Arkası yarın. Kuşkucu 1. Bölüm Yazan Charlotte Armstrong Çeviren Gönül Suveren Radyoya uygulayan Nihal Tekkanat Yönetmen Oben Güney Efektör Korkmaz Çakar Bu bölümde oynayan sanatçılar: Paul Erdoğan Ersever, Gibson Erol Keskin, Ethel Alev Özgün, Dorothy Serpil Süev, Rosemary Nilgün Barlas. Gel, şimdi çıkarız Gibson. İyi iyi peki peki peki. Allah Allah. Allah Allah. Mektup şurada bir yerdeydi. Yanına alsaydın ya. Unutmuşum. Oysa bugün posta kutusuna atmam gerek. Nereye koydum acaba? Şu koskoca laboratuvar nasıl olsa senin pol. Bakıver benim hiç acelem yok. Ee, şu dolaptaki şişeler ne kuzum? Ah, buldum buldum buradaymış. Ha, onlar mı? Onlar zehir şişeleri. Zehir şişeleri hoppala. Ne oluyor yani zehir koleksiyonu mu yapıyorsunuz? <gülüyor> Onun gibi bir şey. İşim bu ne yaparsın? Kullandığımız maddelerin çoğu zehirlidir. Onun için mi kilitliyorsunuz dolaba? Evet küçümseme sakın. Gerçekten eşsiz bir koleksiyondur. <gülüyor> Sanki usta bir ağaçının baharat dolabı gibi. <gülüyor> Öyle de diyebilirsin. Peki ama ne işe yarar bunlar? Ya, onlar mı? Sorma çeşitli şeylere. Allah Allah. Çoğunun adını şimdiye kadar hiç duymamıştım. <gülüyor> Seni ilgilendiren bir konu değil de ondan gipsin. ...küçük şişelerde ölüm... ...acaba beni hangisi kolayca cennete götürür? Hı? Hangisi hemen işimi bitirir diyorum. <gülüyor> Saçmalama. Gerçekten Paul Towson, gerçekten bu. Bu iki düzine ölüm şişesine... ...edebiyatçı gözüyle bakıyorum. Kafam çalışıyor. Ben senin gibi düşünmüyorum çünkü. Üniversite Edebiyat Tarihi Profesörü Ken Gibson... ...kimya mühendisi Paul Towson'dan... ...başka türlü düşünemez mi bazı şeydir yani? Şöyle diyelim... Gece yarısı, acısız, son yolculuğu verebilmenin mutluluğu son solukta. <gülüyor> Eğer çabucak ve acı çekmeden ölmek istiyorsan şundan bir yudumu iç yeter. <gülüyor> şundan mı? Evet, 333 numaralı şişe. Bu nasıl etkiliyor? Saniyesinde öldürür. Ne tadı vardır ne de kokusu. Rengi de yok. Acı da vermez. Ee, bunu nasıl bilebiliyorsun? Neyi? Ee, hiç acı vermediğini, tadı olmadığını... Nasıl bile biliyorsun içen hemen ölüyorsa adam gittiği yerden ahiretten size bu konuda bildirimi yolluyor yani <gülüyor> şey yüzde ve bedende bir kasılma görülmüyor bir tek saniye yeterli daha iyisi can sağlığı dostum ha, öyle öyle gidelim mi çok ilginç bir yer ama gidelim ha, bir dakika e, gene ne var kuzum şu şişenin açıkta bırakılmaması gerekirdi bir saniye arkana döner misin lütfen tabi tabi tamam gidebiliriz e, ışığı söndürmeyecek misin? Yo, hayır açık kalsın sen önden geç. <gülüyor> Yaşıma saygı dolayısıyla mı bu? Yok konuğa saygı. Biliyor musun çok hoş adamsın Paul. <gülüyor> Aynı zamanda candan adamsın. Ama ne yalan söyleyeyim şimdi biraz korkuyorum doğrusu. Korkuttun beni. Ve neden o? Zehirler. Aa, canım takma boş boşver. <gülüyor> İster istemez düşünüyorsun işte. <gülüyor> takma kafana dedim ya. 333 numaralı sehir ne işe yarıyor şu senin laboratuvarda? Ee, daha bunu kimse bilmiyor. Yeni bulduk. Bence rahat kolay bir ölüm yolu. <Gülüyor> oh ya dünya varmış burada. Arabam şurada geldi evine götüreyim ha. Ee, sen git yürümek istiyorum. Öyleyse iyi akşamlar sana da. Hello? Alo, Gips'ım merhaba, ben Ethel. Aa, abla merhaba. Kırk <gülüyor> yaş günün kutlu olsun. <gülüyor> Çok naziksin, sağ ol. Ne var yok, nasılsın? E, bildiğin gibi. Hiç kimse yok mu yanında? E, yok ablacığım, yalnızım. Sesini duydum, sevindim. Anlamıyorum, bu nasıl yaş kutlaması böyle? Aa, üzülme sakın, yalnızlığımdan memnunum mutluyum ben. E, birkaç arkadaş çağıramaz mıydın? Çağırmadım. Niçin? E, canım istemedim. <gülüyor> Tuhaf çocuksun gibisin. Kim ben mi çocuk? <gülüyor> 44 yaşında agıcık bebek. Bu iltifada da teşekkürler Ethel'cüğüm. Elbette çocuksun unutma. Ablaların gözünde küçük kardeşler büyümezler. <gülüyor> Sonra kendilerinin de yaşı çıkar ortaya ondan mı? Da... Anlayışlı ol biraz. Olurum olur. Nereden arıyorsun beni? Nereden olacak New York'ta? gelemedim kusura bakma. Bir yaş günü kutlaması için ta New York'tan Kaliforniya'ya mı gelecektin güzelim? Onca yolu göze alacaktın. He? peki. Peki sen nasılsın? İşte şöyle böyle. Hiçbir değişiklik yok mu? Var var küçük bir değişiklik. Çalıştığım mağazanın baş oldum. Aa, aa, aa işte buna akademi kaldırabilirim. Sağ ol. Sağ ol hoşça kal. Belki sonra gene ararım. Yok yok yo. Bir ay sonra arama sırası bende. 54. yaşını kutlamak için. Şş. Sus bağırma öyle birisi duyarsa mahvolurum hadi, hadi hadi bir şey olmasın Seher Bana geldiği gibi sana da vız gelir böyle şeyler <gülüyor> Keşke keşke vız gelse Kadınları tanımazsın ki Kim e işte seni tanıyorum ya ablacığım Daha ne olsun yetmez mi Bilmem yetmez sanıyorum Bir seni bir de rahmetler değil mi yeter yeter, yeter. <gülüyor> Nice yıllara gipsin Başın sıkıştığı an ara beni Ararım ararım güle güle Bay Gibson. Ee, buyurun bayan davratayım. Dün yoktunuz acı bir haberimiz var size. Ya nedir? Profesör James sizlere ömür. Aa sahi mi? Aa, pek, pek üzüldüm pek üzüldüm. Ee, kendisini tanımasam da... Ee, zaten burada üniversitede pek kimse tanımaz onu. Ee, cenaze ne zaman kalkıyor? Yarın. Ayrıca kilisede bir tören yapılacak. Gitmek ister misiniz? Aa, tabii tabii. Geride kimleri bıraktı adamcağız biliyor musunuz? Ee, 20-25 yaşlarında bir tek kızı varmış o kadar. Ha. ...rektöre sizin de cenazeye geleceğinizi söyleyeceğim. E söyleyeyim bayan Dağrat'ı. Başınız sağ olsun bayan James. Adım Rosemary efendim. Ben Rosemary. Teşekkür ederim, siz sağ olun. E ben edebiyat tarihi okutmanı Ken Gibson. Adınızı duydum efendim. Kimden, babanızdan mı? Evet... Kimseden söz etmez ama sizin sözünüze ederdi sık sık. Öğrencilerle kaynaşmasını bilen tek öğretim üyesi olduğunuzu belirterek. Ya. Evet. E, demin ki bir köşede tek başına Dikkatimi çekti de. Evet. Üzülmeyin. Neylersiniz? Ölüm hepimizin başında. Evet efendim. Babanızın birçok çalışmaları olacak sanıyorum. Evet, çalışırdı. Bilmiyorum ya. Belki ve ki bunlardan birkaçını bastırmak gerekir. Bilmem ki. İsterseniz ...ben dosyalarına bir bakayım... ...bu işten anlarım biraz... ...ben Rosemary... ...belki... ...değerli bazı yapıtlar bulabiliriz... ...belki... ...belki öyle yapıtları vardır... ...bilmem ki... <gülüyor> ...size memnuniyetle yardım ederim... ...sağ olun... ...sağ olun Bay Kipsin... ...öyleyse... ...evinize gelebilirim değil mi... ...söz gelimi yarın... ...rica ederim... ...buyurun... ...çok... ...çok iyisiniz... ...ama rahatsız olmanızı da istemiyorum... ...ne münasebet? ...bu benim için büyük bir zevk olacak... Şu mezarın başında zevkten söz etmek doğru bir şey değil. Gerçi ama. E bakalım kim bilir belki de ortaya bir hazine çıkarırız. Böyle şeyler hiç belli olmaz. Tabii efendim. Öyleyse yarın görüşmek üzere. Yarın. Ben geldim Bayan Rosemary Hoş geldiniz efendim buyurun e, Umarım rahatsız etmiyorum Aa, Hayır hayır şöyle buyurun lütfen ha, Çalışma odası burası mı Evet efendim e, şey, e, Şu masanın üstündekiler Babamın çalışmaları Bay Gibson. Biraz saman yığınına benziyor değil e, gerçekten mi Gerçekten öyle <gülüyor> Düzenli çalışmazdı düzen bilmezdi baba Şaşırdım e, neyse e, Kim olsa şaşırır efendim Son yıllarda biraz zihni de Dağırlıktı mı diyecektiniz <gülüyor> Yazık ki evet Neyse neyse Şimdi bize de bu saman yığının da saklı hazineyi bulmak düşüyor. Geçin oturun karşıma lütfen. En tepeden başlar sırayla dibe kadar ineriz tamam mı? Tamam efendim. Başlayalım. Evet. Ee, bu nedir bu? O mu? Bilmem ki. Eğer büyük ne harfi ise o zaman kelimenin de neden olması gerekir. Ne dersiniz? Tabii nerede olması da mümkün. Aa, hatta belki de numara olabilir. Ha, gerçekten ...numara ya da nuruna. Öyle. Ya da namına. Ha? Ama içimden bir ses bana... ...bu kelimenin olsa olsa... ...nerede olacağını söylüyor. <gülüyor> Romeo, Romeo... ...neredesin Romeo... ...dedirtir Shakespeare Juliet'e. Pek sanmıyorum. <gülüyor> ee, bence babanızın bu yazlarını ...istediğimiz gibi sökebilir, okuyabiliriz. Onlara iyi kötü bir yorum getirebiliriz... ...ama gene de bence en iyisi... Metinleri okumaya üstten değil de alttan başlamak galiba. Yani babamın aklı başındayken yazdıklarından mı başlayalım demek istiyorsunuz? Ay çok iyi anladınız yavrum evet. Zavallı yazmak için o kadar da uğraşırdık. Babanız cesur bir insandı. Onun için uğraşmalarını sürdürdü de ben de öyle yapacağım çaresiz. Hı. Çekmeceler yazı dolu. Kimisi daktilo yazılmış. Zaman yeterli mi? Hangi biriyle başa çıkacaksınız? İşte bu güzel. Tabi. Elbette işi bir saatte bitireceği bizi sanmıyordum... ...yoksa siz öyle mi düşünüyordunuz? Şey, bilmem ki... ...çay içer misiniz Bay Gibson? Zahmet olmaz. Hayır ne zahmeti ocak şuracıkta su hemen kaynar. Ev sizin mi? Hayır kiracıyız. Burada kalmayı düşünüyorsunuz değil mi? Kalamam ki. Kira oldukça ucuz ama bana göre çok büyük. İşi çok fazla. Kirası ucuz mu gerçekten? Değil. E, niye öyle söylediniz? Cüretimi bağışlayın babanız para bıraktı mı size? Hayır efendim. Ama tabii gereksiz eşyayı bir arabayı satabilirim. Satacak otomobiliniz var demek ki. Evet on yıllık bir araba. Kör atın kör alıcısı olur derler. Belki bunu da alacak biri bulunur. Başka? Bir kısım eşyanın ve kitaplığın değerli olduğunu sanıyorum. Şey... Ben bir işe girmeliyim Bay Gibson. Ama nasıl bir iş? Demin babamın dosyalarına baktığınızda... ...bayağı umutlanmıştım. <gülüyor> e, daktilo steno bilir misiniz? Bilmem. E, şimdiye kadar hiçbir yerde çalıştınız mı? Çalışmadım. Babamın bana ihtiyacı vardı. Annem ölünce kendisini yapayalnız hissetmeye başlamıştı. Ona bekçilik mi ettiniz desem? Hayır, şey. lütfen öyle demeyin. Size yardım edebilecek kimseniz yok değil mi? Akrabalarınız falan Hiç kimsem yok Peki kaç yaşındasınız ee, Ben hemen hemen babanız yaşındayım Onun için böyle sorular sorduğum için kusura bakmayın ee, Gerçek durumunuz neyse öğrenmek istiyorum 25 yaşındayım Bay Gipsin Benim için bir hayli güç değil mi Ama herhalde bir iş bulur çalışırım Başımı sokacak bir yerde bulurum o zaman Ev sahibi Mart'ın birinde çıkmamı istiyor Burayı onarttıracakmış Evin böyle bir şeye gerçekten ihtiyacı var Bay Gibson Tavan tahtaları sarkıyor, duvarlar dökülüyor. Öbür odalar berbat yani. Anlıyorum, anlıyorum. Bence evden önce kendinizi düşünmelisiniz Bayan Rosemary. Bakın çok sayıfsınız. renginizi beğenmedim. <gülüyor> İsterseniz ben bir soruşturayım, belki bir iş bulunur. Hayır efendim, sizi rahatsız etmek istemiyorum. E bu rahatsızlık değil ki. Ben sizden daha kolaylıkla iş arayabilirim. Hatta belki bir gazeteye ilan veririm. Genç bir bayan dolgun ücretli bir iş arıyor. <gülüyor> Durum sandığınız kadar da umutsuz değil yavrucuğum. Bakarsanız hiç ummadığınız yerden bir iş çıkar. Sonra şu yazılar henüz bilmiyoruz ama bakacağız, arayacağız... ...dosyalar arasında gerçekten önemli, değerli, belgesel bir çalışmaya rastlayabiliriz. Gel gelelim, yayın evlerine yazı kabul ettirmek pek o kadar kolay değildir. İnceleyip sık dokurlar, nazlanırlar bir bakıma. Bu da epey bir zaman alır tabii... Sonra bilimsel yapıtlara fazla para da vermezler. Bana karşı o kadar iyisiniz ki efendim. Evet e, tuhaf bağışlayın sizde bana dokunan bir şey var Bayan Rosemary. Sizin durumunuzdan sorumluymuşum gibi bir duygu var içimde. Ama bu duyguyu daha önce babanız duysaydı taşısaydı daha iyi olurdu. O sanki sizinle hiç ilgilenmemiş. Kendince, kendine göre ilgilendi sayılır Bay Gibson. Bu kendine görelik insandan insana çok değişir. <gülüyor> neyse neyse. Ee, ne yapalım biliyor musunuz? Ben gene geleyim. Söz gelimi cuma günü akşam üzeri. taktil öyle yazılmış kağıtları gözden geçiririz. Siz onlara hiç dokunmayın olur mu? Ee, ben bu arada bir de iş araştırırım. Ee, çaya, bisküviye teşekkürler. <gülüyor> Dostum merhaba o, o, o. Merhaba Po Hoş geldin Sekreter kız çalışıyor dedi ama bakıyorum çalıştığın falan yokmuş Arpacı kumruları gibi düşünmektesin Hayrola önemli bir şey mi oldu? Otur Po e, Soğuk bir şey de içmez misin? Yo, yo, teşekkür ederim içmesem daha iyi Hem gürültüye getirme uzun süredir görüşemedik Nedir seni böyle düşündüren? Profesör James'in kızını düşünüyorum ve kendi kendime kızıyorum. Kızdıracak kadar güzel demek. Değil. Zayıf, solgun, güçsüz ve kimsesiz. Üstelik kızım yaşındı. Ha çok iyisindir bilirim. O da değil. Ee, ya ne peki? Ah ne olduğunu bir bilebilsem... Hani masalların yüzleri gülmez çatık kaşlı sultan hanımları vardır ya. Ona benziyor tıpkı. <gülüyor> Şakalarıma, esprilerime gülümseyince sanırsın dünyalar benim oluyor. "Yahu sen bunu güldürmek zorunda mısın?" diye soruyorum kedi kedi be. Allah Allah, Allah Allah. Şu memlekette yapayalnız ve parasız kalmış insanlara yardım eden bir sürü hayır kurumu var. Varsa da sen bendeki akla bak ki onların hiçbiri biri kızcağızı benim gibi gülümsetemez diye düşünmekten alamıyorum kendimi. <gülüyor> Babasının yığınla bıraktığı dosyalar arasında dişe dokunur bir şey yok. Arıyorum arıyorum durmadan ama yok ne gezer Adamcağız ömrü boyunca akıntıya kürek çekmiş Vay vay vay Görüşmeyeli dert babası olmuşsun bakıyorum <gülüyor> Öyle Hı? öyle Ama tuhaf pek de yakınmıyorum doğrusu Ancak karakterimin zayıflığını yeni yeni anlıyorum ben Çekilmeli kızı yalnız bırakmalıyım Herkes gibi o da baksın başının çaresine Üstelik çekilirsem Rosemary bana kızmayacaktır bunu da biliyorum ya, Öyleyse çekiliver gitsin Acımasız olma ama onu görsen benimle böyle konuşmazdı Sen de böyle şifreli konuşma dostum Sevdinse açık açık sevdiğini kabul et Yok sevmedinse bırakıp uzaklaşmanın çaresine bak İkisinden biri <gülüyor> Zehirler üreticisi yakışıklı Paul sevgili dostum Vicdan denen bir şey vardır Rastladın mı ona tanır mısın acaba Bunca zamandır arkadaşız gibisin. Tanıyıp tanımadığımız en az sen de benim kadar bilirsin Bak bu doğru Kimseye kötülüğünü görmedim Hatta bazı konularda hem elin hem yüreğin Benden daha açıktır Ela açık insansındır demek istiyorum. Yani yüreği açık insansındır. Ben senin gibi herkesle içli dışlı olamam. Programı. Onu biliyorum, onu biliyorum. Biliyorsan kolay o zaman. <gülüyor> Para e, işte bunun bedelini ödüyorsun diyebilirsin dostum. Ha aklıma gelmişken sorayım. E, e, senin laboratuvarda acaba bir iş veremez misin ona? Nasıl bir iş? Laborant yardımcılığı, sekreter yardımcılığı falan filan şöyle böyle bir şey iş Yalnız çalışmıyorum Gibson. Ortaklarıma danışmalıyım. Bense laboratuvar tamamıyla senin sanıyordum. Cık, yanılmışsın. Arka planda bir sürü ortağın var. Ve işin kötüsü böyle konularda asıl söz sahibi olanlar da onlardır. Ya. Evet. Ve boşu boşuna sırf iyilik olsun diye on para harcamak istemezler. Oh sağ ol, oh. anladım. Neyse. Neyse. Neyse. <Gülüyor> Kuşkucu adlı sürekli oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın sayın dinleyiciler. Arkası yarın.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 Bu bölümde oynayan sanatçılar, anlatan Nevin görür Paul Erdoğan Ersever, Gibson Erol Keskin, Rosemary Nilgün Barlas, Doktor Ali Berge, Mabel Tanju Tuncel, Pine Leyla Altın, Jenny Wildan Balçın. Paul Townsend'la Kaliforniya Üniversitesi Edebiyat Tarihi okutmanı Ken Gibson sıkı fıkı arkadaştırlar. Gibson bir gün arkadaşıyla birlikte laboratuvara girdiği zaman camlı dolapta sıralanmış zehir şişeleri dikkatini çekti. Özellikle 333 numaralı şişedeki zehir insanı acı çektirmeden saniyesinde öldürüyordu. Daha sonraki günlerde... Üniversitede pek tanıyamadığı Profesör James'ın apansız ölümüyle... ...kızı Rosemary'nin kimsesiz ve yoksul kalışı... ...Kengipsa'nın bu genç kızla ister istemez ilgilenmesine yol açtı. Rosemary, bugün neler satıldı kızım? He, i̇ki Marokyan koltukla bir dolap sadece Bay Gibson. Hmm. Nasıl satış karlı geçti mi? A, hayır önce eşyayı aşağılayıcı bakışlarla gözden geçiriyor sonra yok pahasına kaldırıp götürmek istiyorlar. Ne fiyat biçerlerse bitsinler sesim çıkmıyor. Ne yapalım yaşam mı? Üzülüyorsun. Yok <gülüyor> <gülüyor> bir bakıma alıştım artık. Hadi efendim hadi. Ev gözüme gittikçe daha çıplak görünüyor ve sen gittikçe zayıflıyorsun yavrum. Sağlıklı olmalıydın gücün kuvvetin yerinde olmalıydı daha çok dayanabilirdim bunlara Gene de dayanıyorum efendim merak etmeyin bende bu güç vardır Öyle diyelim öyle olsun <gülüyor> İnanın gerçekten öyle Sevindirici haberler getirdim sana Ne gibi? Hı -hı. Para sıkkıt ama daha önce deney gerektirmez birkaç iş buldum <gülüyor> Sahi mi? Sahi olmasına sahi ne var ki içim oralarda çalışmana el vermiyor bir türlü Tam sağlığına kavuşmadan iş hayatına atılmak sana ağır gelebilir. E, göz göre göre seni aslanın ağzına atmak gibi bir şey bu. İzninle bir şey daha söyleyeyim. Ev sahibiyle görüştüm ve Mart ayı kirasını sana sormadan verdim. Yani Nisan'a kadar oturabilirsin. O zamana kadar da durumu çözümleriz elbette. Ama para... Bana borcun olur. Ne çıkar? Bakın Bay gitsin. Bakmayacağım Bayan Rosemary çünkü önemli değil. Benim de başkalarına borçlandığım zamanlar çok oldu. Bak kimsin? Ağlama, ağlama, ağlama. Ne var şimdi bunda ağlayacak? Onun da babam gibi çıldırmaktan korkuyorum. Hiç gücüm yok gerçekten. Kolum kanatım kırık. Adeta uyuşmuş Görüyor gibiyim. Görüyor musun? Güçsüzsün, hastasın derdim. Hep karşı koyardım. Bunu ilk kez kabul ediyorsun işte. Özel doktorumu çağıracağım. Baksın bakalım. Sana. Lütfen. Lütfen mi? Doktor çağırmayın. Hadi efendim hadi hadi hadi. Ee, doktor baş başayız. Ne gördün, ne buldun açık konuş. Pekala. Babası gibi günün birinde çıldırması söz konusu olamaz. Çünkü rahmetlinin hastalığı bulaşıcı hastalık değildi. Ee. Yalnız senin kızcağız her bakımdan güçsüz, kansız. Onu kabul edelim. Sinirler laçka. Ee. İyi beslenememiş, bakım ister. Ayrıca uzun süre dinlenmesi, yorulmaması gerekir. Bir de ee? senin bu işle ilgin nedir? Babalık görevini üzerine mi aldın? Ee, öyle gibi. Bak Gipsin, ne beni ne kendini kandır. Anlayamadım. Olur sinsilerden değilsin hani. Ne demek oluyor bunlar ya? Kızı abayı yaktım desen daha kolay anlaşırsın. Ee, kapa çeneni doktor, yoksa kolundan tuttum gibi. Yok <gülüyor> <gülüyor> <şimdi. gülüyor> yok, yo, yo. zahmet etme dostum, kendim giderim. Pastı bastı Bay Gibson, ışığı yakayım mı? Hı hı, yakıver kuzum Oh, aydınlık güzel şey Dışarıdaki hava zaten kasvetli Nisan'ın kaçı bugün? 25'i 5 gün sonra kira süresi doluyor Rosemary Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum, hiç hiçbir şey düşünemiyorum Beni dinle, seni artık buradan götürmem gerek Nereye? Aslında ben iyileştim sayılır Aldığım ilaçlar gerçekten yaradı. Tabi hastalığımın ne olduğunu öğrenince eni konu rahatladım. O korkularım da yatıştı geçti. Bay Gibson gitmenizi bir daha da buraya gelmemenizi rica edeceğim. Niçin? Ben sizin hiçbir şeyiniz değilim ki. Siz babamın yakın arkadaşlarından bile değilsiniz. Orası öyle gerçi ama şimdi beni artık bir yakın dost sayabilirsin yavrum. Tabi sayıyorum Bay Gibson zaten sizden başka kimsem de yok. Ancak size yük olmak istemiyorum yeterince oldum. Cesur kızsın kutlarım. Ama bak şimdi üzdüm beni. Beş gün sonra ne yapacaksın söyler misin? Bilmem. Belki buradan ayrılırım. Nasıl olsa arabam var. Çeker giderim bir yere. Çeker gidersin anladık peki. Sonra? Sonrası Allah gerim Bay Gipsin. Bana vermenin almaktan daha iyi olduğunu söylemişlerdi. Tabii karşısındaki insanın almak istemesi de şart. Hem de incelikle. Rosemary benim için bir şey yapar mısın? Sizin için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım Bay Gipsin. İyi. ...bana borçlu olduğunu kabul edelim... ...ve bu konuyu da bir daha açmayalım. Bu her ikimiz için de... ...hoş bir şey değil Rosemary. Sonra e, senin ağlaman hiç hoşuma gitmiyor. Bayağı kötü oluyorsun. Ağlamıyorum efendim. Hah, i̇yi. Ben 44 yaşındayım. Aa, hiç belli değil. <gülüyor> Edebiyat <gülüyor> insanı gençleştiriyor demek. Neyse. E, yılda 7 bin dolar kazanıyorum. Bütün bu bu, bu önemli şeyleri... ...bilmeni istiyorum. E, çünkü, e, çünkü sana... Evlenme teklif etmek üzereyim. Ba bana mı? Ee, lütfen, lütfen. Bir dakika dinle beni. Bak, hiç evlenmedim. Ee, bir kadının kendi elleriyle yarattığı bir yuvam olmadığı hiç. Böyle bir zevki hiç hiç tatmadım bilmiyorum. Ee, bak sen bu işi biliyorsun Rosemary. Tam bir ev kadınsın. Yıllarca babanın evini çekip çevirmişsin. İyileşip sağlığına kavuşunca... ...bunu yeniden rahatlıkla yapabilirsin. Onun için lütfen... ...lütfen çek elini yüzünden artık. Yüzüme bak biraz. Aa, şöyle... ...bizime baktı da dinle. Bu her ikimiz için de iyi bir anlaşma olacak. Sen ne dersen de... ...biz seninle çok içten iki arkadaşız. Birbirimizle geçinebileceğimizden eminim. Düşün, bütün bu güçlükler arasında... ...bile seninle tatlı ve huzur dolu saatler geçirdik. İçinde daha yakın iki dost olmayalım. Bir deney ya da bir, bir, bir serüven diyelim buna... ...birlikte yaşamaktan hoşlanmayabiliriz de... ...o zaman ölünceye kadar evli kalmamız da şart değil... ...artık boşanmak o kadar kolay ki... ...özellikle e, şey e, ...dinsel duyguların çok güçlü mü? Bir şey söyleyemem... D ...denemedim bilmiyorum... ...bak e, bizimkisi evlilikten çok bir dostluk anlaşması olacak... ...istediğimiz an sona erdirebileceğimiz bir anlaşma... ...açıkçası ben sana tutkun değilim ya... ...şu anda da aşktan romantizmden söz etmiyorum... ...benim yaşımda bu biraz tuhaf kaçar değil mi... ...senden de ne delice bir aşk istiyorum... ...ne de sana böyle bir aşk verebilirim. Sana teklif ettiğim şey... ...iştenlikli bir dostluktur sadece. Çok açık konuştuğum için kusura bakma... E, ...elimden başka türlüsü gelmezdi. E, ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Ama böyle bir anlaşmanın size ne yararı... ...dokunacağını anlayamıyorum... Ben hiçbir işe yaramam ki. E şu anda öyle. Zaten ben de senden gelecek pazartesi... ...çamaşır yıkamanı istemiyorum. Rica ederim. Teklifimi iyi düşün taşın. Şunu da aklından çıkarma. Seni kandırmak niyetlisi değilim. Kandırmak mı? Henüz 25'indesin sen. 19 yaş büyüğüm senden. Onun için açık konuş benim. Peki öyleyse... Artık buradan gitmenizi istediğimi nasıl söyleyebilirim? <gülüyor> İstersen pek hala söyleyebilirsin. İnsanı önce şaşırtıyor, sonra kendimize bağlıyor. Sonra da söyleyebilirsin diyorsun. <gülüyor> İyi valla. Gergin <gülüyor> hafiflettik değilse. <gülüyor> Yapmaktan hoşlandığın bir şey var mıdır Rosemary? Benim mi? Bir zamanlar bahçeyle uğraşmaktan zevk alırdım. Bir de arada sırada resim yapardım. Niçin sordunuz? Şu anda bütün isteğim seni iyileştirmek. Bu bana öyle büyük bir zevk verecek ki anlatamam. ...senin neşeli, sağlıklı görmek istiyorum. Bak ne kadar açık konuşuyorum seninle. Önce güneşli bir eve yerleşeceğiz. Bol bol yiyip içeceksin... keyfine bakacaksın. Sonunda tombul sağlıklı bir kız olacaksın. <gülüyor> i̇şte benim en büyük zevkim ve coşkum. Siz şu gözlerini ve o sallantılı koltukta sallanıp durma öyle. Ee, kararını bildir hadi. Ve hiç olmazsa... ...sana biraz borç verme izin ver. <gülüyor> Kararım... ...ben... Ben yemek pişirmesini de bilirim vay gipsin. E, öyleyse bundan sonra bana ken demek zorunda kalacaksın. Evet gel. Öyle. Günaydın Gibson. Günaydın. Ey benim yakışıklı nikah tanım. Günaydın. Neyse artık kara kara düşünmüyoruz. Kara kara düşünmek mi? Sevinçten uçuyorum aslanım uçuyorum. Yani karatları olsa uçabilirim. Ve bir eksik daha. Ya kıskandırma insanı ayıptır. İkinci bir evliliği mi kışkırtıyorsun biliyorsun? Yok ben kimsenin işine karışmam onu keyfim bilirsin. Evlendik ama evimiz yok iki gözüm. Rosemary bir yandan ben bir yandan haldır haldır ev arıyoruz. Ev ha? Gibson dostum hep dört ayak üstü düşüyorsun. Şanslı adamsın ve selam. Bak tam size göre küçük, şirin, ucuz bir villaya ne dersin ha? Amanın Paul, Allah derim ya. <gülüyor> İçinden kiracılar daha bir hafta önce çıktı. Boyacılar, badanacılar da yarın işlerini bitirecekler. Ama da rastlantı değil mi? Peki nerede bu villa? Benim köşkün hemen yanında dostum. Tam anlamıyla balayını geçiren çiftlere göre bir yer. Pazarlıkta uyuşuruz sanıyorum. Ee, i̇çinde eşya var mı? E olmaz mı canım? Ama villa üniversiteye biraz uzakça. E ne kadar uzak? Otobüste yarım saat Eğer araban olsaydı Rosemary'nin var bir arabası Bir ejderha satmaya kıyamadı <gülüyor> Çünkü alıcısı çıkmadı İyi işte Villanın yanındaki garajada arabanızı korsunuz ha. Dinle bak bir oturma odası bir yatak odası Salon banyo mutfak hmm. Yemek masası duran büyük bir çıkma Kitaplar için bir sürü raf hmm. Ve şömine Kütüklere at keyfine bak Kitap rafları şömine Bir de küçük bahçe, bahçe? Ne sandın bahçede çalışmaya bayılırım ben Hı? Kalk yürü Hepsini gözlerinle göre. Hadi gidelim. Yavrum girebilir miyim? Sabah kahvaltını getirdin. Elbetteyken gir rica ederim. Günaydın. Oh, el bebe gül bebe. Beni alma da şımartıyorsun. Yok canım sen ne yapsam şımarmaz. Orası hiç belli olmaz. Ver <gülüyor> tepsiyi lütfen. <gülüyor> oh, yumurta, süt, yağ, reçel, peynir. <gülüyor> Ulu tanrım bu gidişle çok kilo alacağım. İyidir iyidir otur yemene bak. Peki ee, ben kahvaltımı ettim yavrum. Derse gidiyorum. Ee, bir kap çalsın ha, Çalsın ne güzel. Her şey ne güzel. Bu ev bu müzik. Şu bahçe. Demin pencereden güllere baktım. Kırmızılar, sarılar hepsi şahane. Hall bahçeyle uğraşmasını severmiş. Sen de sevdiğini söylediğine göre çabuk anlaşırsınız. Ee, hadi bana alasma. Geliyorum Ken. Nereye? Ee, hiç değilse bahçe kapısına oh, kadar. Oh, oh, Geçireceksen üniversite kapısına kadar geçir ki bir şeye beslesin. <gülüyor> Bayan Rosemary Gibson oturun ve kahvaltınızı etin yoksa karışma. Bu akşam yemeğe Bay Townsend'lara çağrılıyız. Pek yapılacak bir iş kalmadı. İsterseniz evinize erken gidebilirsiniz. Bulaşıkları duruluyordum. Bitsin giderim efendim. Gitmeden önce elbiselerinizden birini hazırlamamı ister miydiniz? <gülüyor> Zaten topu topu üç tane elbisen var. Donuk mavi ipekliyi giymeyi düşünüyorum. Evet onu giyin. Bir kez gördüm size çok yakışıyor. Sahi mi diyorsun? İnanın dalkavukluk uyum yoktur Bayan Rosemary. İçimden geçen olduğu gibi söylerim. Geçen gün mutfakta Bay Gibson bana ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Yavrum adam akıllı iyileşse de mağazaya gitsek ona yeni elbiseler alsam dedi. Ah, Sahi mi? Ay ah, şey bağışla böyle sormayacaktım. Bu seferlik zarar yok yavrum. E, tamam öyleyse gidelim. <gülüyor> Işıkları söndürüyorum. Hay bırak bırak açık kalsın. Aa, niye ama biz zengin miyiz? <gülüyor> Yoksul da değiliz canım. ...Işıklı evimize şöyle biraz uzaktan bakmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, düşünemedim. Aldırma yavrum, sanırım bu gece herkesin gözleri kamaşacak. Işıklarımızı söndürmediğimiz için. Hayır, seni gördükleri için. <gülüyor> Kendi, bu ne güzel itibat. Paul Townsend'ı biliyorsun, tanıdın. Ee, şimdi kızı Janey ve sakat kaynanası Bayan Pine'la tanışacaksın. Tekerlekli sandalyesinde. Ya Paul'un karısını. O öyleli epey oluyor. Onu da duvara asılı yağlı boya portresiyle... ...sağda solda gümüş çerçeveler içine alınmış fotoğraflarından tanıyabilirsin. Çok güzel kadındı. Ayrıca iyilik meleğiydi sanki. Neden öldü? Kalpten. Çok yazık. Kalpten ölüm sanırım ölümlerin en iyisi. Ama yakınlarını fena halde şaşırtıyor. Yaşama güven diye bir şey bırakmıyor kimsede. <Gülüyor> İzin verdiniz kızım diyorum. Doğrudan doğruya adınızı söylüyorum. Gelişiniz bizi çok sevindirdi Rosemary. Ya ben efendim. Sizleri tanıdığım için ne kadar mutluyum. Odama gelin de Rosemary abla. Size babamın aldığı yeni oyuncaklarımı göstereyim. Jane güzelim başka zaman. Vakit geç oldu bak e, biz kalkalım artık. Geç mi oldu? E, saat... saat kaç kuzum? 12'ye geliyor bayan Payin. E, acele etme Gipson. Sohbetinize doyamadık daha. Hep oldu Konukseverliğine diyecek yok doğrusu. Ama hem sizleri hem de Rosemary'i uykusuz bırakmak istemem. Ee, günler geceler tükenmez. Nasıl olsa artık hep bir aradayız değil mi? Mabel'in hizmetinden memnun musunuz Rosemary? Ah, evet efendim hem de çok. Elinden her iş geliyor. Becerikli ve çalışkan. Dışarıda gören bayan Mabel'a katiyen hizmetçi demez. Doğru. Güzel ve alımlı kadındır. Kocasını işten atmışlar. Sabahtan öğleye kadar bizde Öğleden sonra sizde Ne yapsın zavallı İşten atmışlar mı Neden atmışlar anneanne Bilmiyorum Hı. Söylemedi. Ben yarın kendisine sorar öğrenirim Kızım seni doğrudan ilgilendirmeyen konuları kurcalaman doğru olmaz sanırım Niçin baba Eğer ortada açıklanması istenilmeyen bir şey varsa Sorularınla karşındakini güç durumda bırakır Hatta kırabilirsin Bana kırılmaz o beni sever Babanı dinle Bizi de sever ama bir şey söyleme dediğimi yavrum Eh pekala nasıl isterseniz Rosemary gidiyor muyuz? Ah, evet hepinize iyi geceler Sandalyemden kalkamıyorum Kusura bakmayın iyi geceler İyi geceler Rosemary iyi geceler Gibson Gene bekleriz desene babacım <gülüyor> Duydunuz ya <gülüyor> Elbette elbette <gülüyor> Yani bu sabah sen işe gidince ne yaptım bil bakalım. Ne yaptın? <gülüyor> Çiçekleri suladıktan sonra evin çevresini tam yirmi kez pır döndüm. Polde saat tuttu. En az bin metre koşmuş sayılıyorum ve on sekiz dakikada almışım. Nasıl? Müthiş. Aa kuzum alay etme. Ya gerçekten müthiş. <gülüyor> Polde öyle dedi. Ama Taraça'dan seyreden Bayan Payne beğenmedi bu koşuyu. Birdenbire olmazmış. Bayan Payne de aynı kanadaydı. Kızıma ne olur. Mahsus yaptım. Niye? Sağlığımı kazandığımı kendime ve herkese ispat etmek e, için. Buna gerek var mıydı? Bilmem. Vardı ki yaptım işte. Kızma ne olur. Yok kızmadım. <gülüyor> Şimdi sofraya geç de başka yünerlerimi gör. Yoksa bugün gösteri günün mü senin? <gülüyor> Öyle gibi. Soslu rosto, oh. enginar, cevizli kabak tatlısı. Hep senin of, sevdiğin of, yemekler. Of of of ağzını sulandırdın gitti. <gülüyor> <gülüyor> Armağan'ım ne olur? Yaklaştır aldını. <gülüyor> İyi bir ahçıbaşı olduğumu kabul edeceksin. Ettim gitti bile. <gülüyor> Bayan Mabel dedi ki... Bayan Rosemary sakın unutmayın. Erkeğin gönlüne giden yol midesinden geçer. <gülüyor> Sence doğru mu bu? Erkekten erkeğe değişir. Aslında bu eve gelişimizden ve ev sahiplerimizi tanıyalıdan beri... ...kendimi çok mutlu hissediyorum. Onu da biliyorum Rosemary. Townsend'leri tanıdıktan sonra mutluluğun çoğaldı senin. Ee, ne demişler? Ee, evden önce komşunu seçmesini bil. <gülüyor> ...inkar etmeyelim, şansımız varmış... ...çok iyi komşulara düştük doğrusu. Ken, lütfen... ...bir dokundurma var mı bu sözün altında? Yok, hiçbir dokundurma yok. Bana var gibi geldi de... Kuşkucu adlı sürekli oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın sayın dinleyiciler. Arkası yarın.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 Bu bölümde oynayan sanatçılar anlatan Nevin görür Paul Erdoğan Ersever, Gibson Erol Keskin, Ethel Alev Özgün, Rosemary Nilgün Barlas, hasta bakıcı Uğurtan Atakan, doktor Osman Görgen. Genç ve yakışıklı kimya mühendisi Paul Townsend Orta yaşlı Kaliforniya Üniversitesi'nde edebiyat tarihi okutmanı Ken Gibson sıkı fıkı arkadaştırlar. Aynı üniversite profesörlerinden James'ın beklenmedik ölümü ve dal gibi cılız kızı Rosemary'nin kimsesiz kalışı Gibson'ı Rosemary ile sürekli ilgilenmeye iter. Sonunda iki dost gibi birlikte yaşamak şartıyla evlenirler. Kimyager Paul Townsend onlara kendi köşkünün yanındaki küçük şirin evi kiraya verir. <gülüyor> Kendim, bakar mısın? Sarhoş muyum ben? Başın dönmüyorsa değilsin demektir. <gülüyor> Pek dönmüyor. Ah, ne iyi ettin de getirdin beni buraya. Evet, bir başkalık olsun <gülüyor> Oldu. Artık evimize dönelim. Dönelim ya, dönelim <gülüyor> Arabayı kullanabilecek Aa, misin? Tabi ama burada neyi kutladığımızı daha söylemedin Ken e seni kutladı Beni? Sağlığına kavuşmanı Ken ben senin kadar iyi kibar insan görmedim ben ömrümde Ben de senin kadar güzel ve çekici kadın görmedim dersem ne olacak şimdi? Hiç ne olacak fena birbirimize gireceğiz kapışacağız <gülüyor> Kapışalım öyleyse Benim düdüle almışız. Dikkat et, yol çok sısstır. <gülüyor> Dikkatliyim Ken. Oo daha yavaş sürü, daha yavaş sürüyor. Eve daha tezce varmak için ki. Ben de diyorum ki eve sağlıklı varmak için biraz yavaş sür. Karşıdan gelenleri pek görmedi. Aa ben görüyorum. Sis de çok yoğun. Merak etme sen. Ha, e, e. farları yakmış üstümüze geliyor. Söyledim ama sana. Bizim şeritten sürmesi yanlış. Bakın dikkatli. <gülüyor> ya. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Nasılsınız Bay Gibson? Nasıl olayım? Sarılıp sarmalanarak... ...kulübesine zincirle bağlanmış bir köpek gibiyim. Beliniz bacaklarınız alçıya konuldu. Sol ayağınız askıda kalmak zorunda. Bırakın beni. Rosemary nasıl onu söyleyeyim siz? Kazayı ucuz atlatmış iyidir efendi. Kendi gözünüzde gördünüz mü iyi oldu? Hayır ama ona bakan arkadaşları sordum. Karınız iyi Bay Gibson. Bana inanın. Zaten herkes size onun hiçbir şey olmadığını söylemedi mi? İyiden kastınız nedir peki? Ölümden kurtulması mı? Eşiniz buraya getirildiği zaman baygınmış. Ama ayıltmışlar. Psikolojik bir şok geçirmiş yani. Evet. Hiçbir şey de yokmuş. Kırık yara falan. Artık Rosemary'i kim güldürecek? Sancınız var mı Bay Gibson? Bir yerinizde acı duyuyor musunuz? Ey varmış duyuyormuşum gibi geliyor içimde bir yerde. Aklımda pek başımda değil galiba. Evet. Sanki çevremiz sis sarmış. Ee, günlerden nedir? Saat kaç? Nerede diyeyim? Bugün cumartesi. 17 Mayıs. Saat sabahın 9.30. Andrews Memorial Hastanesi'ndesiniz. Dün gece getirildiniz. Rosemary nerede peki? Ona ne yaptılar? Herhangi bir operasyon yapılmadı sanırım. Sadece uyku ilacı verdiler. Bu yüzden de kendisiyle konuşamıyorum. Yaraları ağır mı? Istırap veriyor mu? Bakınız Bay Gibson, sizi kandırmaya çalışmıyoruz. Buna inanabilirsiniz. Karınızın hiçbir şeyi yok. Olsaydı duyardım ve size de söylerdim. Ee, odada telefon bile yok. Ona kartpostal mı atsamam gerekiyor yani. Böyle şeyler düşünmeyin efendim. Herhalde onun yarın buraya inip sizi görmesine izin verirler. Yani o hastaneden benden önce mi çıkacak? Sanırım öyle. Siz biraz daha kalacaksınız. Ah, giderse ne yapar? Kim bakar ona? Geç bayan Mabel varsa da geceleri evine dönüyor. Hiç kimsemiz yok. Yok. Hayır. Ablam var. ...benim için bir telgraf çektirebilir misiniz? Tabii, tabii. Lütfen yazar mısınız? hay. hay. buyurun söyleyin. Bayan Ethel Gibson... Blackstone, ...58. sokak... ...2 Doğu... ...Devon mağazaları, başka yeri... ...New York. Yazdınız mı? Yazdım efendim. Yazın lütfen. Bir araba kazası sonucu yaralandım... ...Andrews Memorial Hastanesindeyim... Rosemary iyi ama sana ihtiyacımız var gelebilir misin? <gülüyor> Sevgiler diye ekleyeyim mi? Evet evet Sevgiler sevgilerken bunu hemen göndertir misiniz? Ev param param nerede bilmiyorum. üzülmeyin telgrafı kendim çekerim. Masrafı da hesabınıza geçirirler tamam mı? Zahmet olacak. Rica ederim şimdilik hoşçakalın. Yerime arkadaşıma göndereceğim. ...telgrafınızın karşılığı geldi Bay Gibson... ...lütfen okur musunuz? Hemen geliyorum Ethel... Oh, çok şükür... Ha, az kalsın unutuyordum... ...karınız sevgilerini yolladı... Sahi mi? Sahi ya... Ee, sizin nasıl olduğunuzu merak ediyordum... ...durun şu yastığı düzeltimle... <gülüyor> ...tamam... Ee, ...şimdi daha rahatsınız değil mi? Ee, evet... Ee, ...siz de karıma benim sevgilerimi iletebilir misiniz Tabii acaba? Bay Gibson... Tabii. ...hemen şimdi... Geldiğin için çok teşekkür ederim Gerçekten iyi bir insan Bırak bunları şimdi durum hiç de hoş değil Ama kaza ne denir Sen nasılsın bakayım Benim nasıl olduğumu sorma Ethel Anlatacaklarım herhalde hoşuna gitmez Ben senin Rosemary'nin yanına çıkmayı Ben çıkmanı... Rosemary'yi gördüm bile ya. Tabii saat on oğlum Uçaktan gece yarısı indim Bir trene atladım sabahın beşinde buraya geldim Ev sahibinle tanıştım Evini gördüm Hatta orada banyoda yaktım <Gülüyor> Rosemary'i görmeme izin verdiler. Çünkü o senin gibi boş bir koğuşta değil. Yarı özel bir otoda yatıyor. Aaa senin Bay Townsend'ı da uykudan kaldırdım galiba. Ama bana ya. kibar davrandı. Kim olduğumu öğrenince villaya girmeme razı oldu. Paul çok iyi bir adam. Ayrıca da çok yakışıklı. Üstelik varlıklı bir dul. Dahası evi de bir kendi Evet öyle değil mi ya? <Gülüyor> Eşyamı Rosemary'e ait olduğunu tahmin ettiğim odaya koydum. E, Karınla aran nasıl odalarınız ayrı da Onu sonra konuşuruz Rosemary nasıl Etin of, Değil yarası bir çiziği bile yok Bunu bile kanamamış e, Tabi biraz üzgün Kaza dolayısıyla senin için kaygılanıyor e, Vesaire vesaire işte Demek arabayı o kullanıyor e, Evet araba Rosemary'nin e, e... Bayhut Townsend'ın söylediğine göre Araba hurdaş olmuş Yalnız anlayamadığım bir şey var Böyle kazalarda çoğunlukla şoför yaralanır Oysa öbür araba senin oturduğun yana çarpmış Sahi öbür araba. İçinde iki adam varmış şaşılacak şey Onlara da bir şey olmamış Yaralanan sadece sensinken Bu beladan bir iki kırıkla kurtulduğuna şükret Yazık ki kimse, kimse kimseyi dava edemeyecek Ne dava mı? Evet öbür araba siste soldan geliyormuş Yanlış tabii. Rosemary de arabayı sollamış bu daha da korkunç Bağışlanmaz bir hata Üstelik polis İkinizin de içkili olduğunu fark etmiş. Birer kadeh konyak içmiştik. Bunu geldi polise anlat. Rosemary. İyi bir kızacağız? Evet öyledir. Ken anlaşılan herkesin yardımına koşmaya çalışıyorsun. Bir şeye... Rosemary seni öve öve bitiremedi. Hem hasta hem de beş parasızmış. E, tabii sen de ona çok acıdın değil mi Ken? Hastaydı. Seni onun için çağırdı. Ama gereksiz değil miydi? Ne? Onunla evlenmen. <gülüyor> Belki öyle gözüküyor. Rosemary çok genç. Sensin. Biliyorsun telefonda kutladın 44'e bastım. Rosemary senin dünyanın en iyi insan olduğun kanısında. Belki de gerçekten öylesin. Benim bu dünyanın ya da öbür dünyanın en iyi adamı olmaya hiç niyetim yok. Ah benim doğru. yufka yürekli kardeşim. Boş yere kaygılanmışım. Önce senin aç gözlü bir sarışınla evlendiğini sanmıştım. Oysa beş parasız... ...zavallı bir kızcağızı seçeceğini bilmeliydim. Bozmeri durum... sana borçluluk duyuyor canım, sana tapıyor. Bu onda artık saplantı durumuna gel. Tabii yanılmıyorsam o yıllarca babasına da bakmış. Evet ha? öyle. Demek şimdi seni babasının yerine koydu. Ne diyorsun? E, yani şey. bana babası gözüyle mi bakıyor? Tabii ki biraz psikoloji bilen bu durumu hemen anlar. Neyse... İkinize de şans açıklığı dilerim. Rosemary çok iyi bir kızdır. Eva. Öyle olduğuna eminim. Sen de çok iyisin Ken. İşte artık ben de yanındayım. Bir aylık izin aldım. Oh sağ ol. <gülüyor> evet. Evin çok şirin canım. Ama kentin bir hayli uzağında. Otobüsleri... Ah hele otobüs şoförlerini hiç sevmem. Hepsi de çok haindir. O koskoca arabalarda suçsuz halkı yarar geçerler üdüm kopar. <gülüyor> hadi hadi hadi. Sen böyle şeylerden hiç korkar mısın canım? E ee, daha daha nasılsın bakalım? İyiyim ama New York'tan bıktım usandım artık. Doğrusu Kaliforniya'nın iklimi hoşuma gitti. Güzel. Altı haftada buraya iyice alışır sanki hep Kaliforniya'da yaşamış gibi olursun. Bakalım ee, sen şimdi ne istiyorsun ne getireyim sana ne yapayım? Hı? Burada kal evimde otur Rosemary'e bak. Olur yaparım. Ah, ah zavallıken. artık seninle bir hayli yaşlandık. Gene de benden çok akıllısın. Kim? Ben... Elbette, elbette. Dünyadan eline eteğini çekip bu ıssız yere yerleşmişsin. Ben de yaşamla pençeleşmekten cayıp. Senin çocuksuz saflığını bulmaya çalışlamıyor iyi olur. saflık bu değil Öyle değil ya Karen, öyle ya. Edebiyattan başka aklın neye erer senin? O yataklarda gerçekten hasta olanlar yatmalı. Artık sana ben bakacağım... Ay bilseydim giysi getirirdim... Ne canım taksiye bineriz... Üzgünüm inan çok üzgünüm Ken... Keşke senin yerine ben yaralansaydım... Seni incitmek bile istemezdim... Kedicik bu üzülmeye bile değmez... Sola dümen kırdım sanıyordum Kabahat ki... Kabahat sen dedi. Evet. bu işte kimsenin kabahati yok... Çok doğru çok doğru çocukluk etmez Özmer'i... Böyle şeyleri de nereden aklına getiriyorsun... Senin hiç mi hiç kabahatin yok ama... Ne saçma düşünce bu çok rica ederim... Bundan sonra kazayı düşünmeyeceksin... Olanları sil at kafandan. Bak, bak ben olanları hatırlamıyorum bile. Sahi hatırlamıyor musun? Onu eve götür Etuv. Ona iyi bak kızım. Dinlenmesini unutmasını istiyorum. suçlu hissetmemelisin Rosemary. Zaten biliyorsun. Suç duygusu diye bir şey yoktur. Kendimi suçlamıyorum ablacığım. Ama çok üzgünüm. Akhen o durumda. Atabeycan tabii. tabii. Ken çok iyidir. Sana da çok yardım etmiş. Bazı insanlar böyledir işte. Şunun bunun yardımına koşmaktan zevk alırlar. Ancak böylelikle eksikliklerini tamamlamış olurlar. Ken'i çok seviyorum. Olağanüstü bir insan o. Benim nefret ettiğim... Tabii canım, tabii. Bizler ancak sevdiğimiz kimselerden nefret ederiz. <gülüyor> İyi ama ben kendinden nefret etmiyorum ki. Ondan nefret edemem. Olacak şey değil. İşte bütün sorun da bu ya. Ondan nefret etmek istiyor. Ama imkansızlığını düşünerek bunu yapamıyorsun. Oysa bu gerçeği kabul etsen rahatlayacaksın. Ama ablacığım... Ben insan psikolojisine anlarım Rosemary. Neyse bırakalım bunları. Geldiğime çok memnunum. Görüyorsun ya bir hayli bencilim ben. Hoş hepimiz öyleyiz ya. Herhalde. Pek yakında düzelir kendine gelirsin. Bilmem ki. Sen her şeyi bana bırak. Kısa zamanda her şey yoluna girer. Ablam gelmedi mi? İş arıyor. Ken, ben de çalışmaya karar verdim. Yok canım, kedicik daha neden? Lütfen dinle. Bu yıl üniversiteye gidemeyeceksin. Derslere senin yerine başka biri giriyor. Sen iyileşinceye kadar da yaz olacak. Zengin bir adam değilsin Ken... Bu yaz çalışmanı da istemiyorum. Biraz dinlenmeli kendine gelmelisin. Sigortadan para alıyoruz tabii... Ama bu da kazadan sonraki giderleri bile karşılamaya yeterli değil. Sağlığımı kazandım... Bir kadının asalak gibi yaşaması doğru değil. <gülüyor> Tabii bir milyonerle evliyse o başka. Eğer çalışma hoşuna gidecekse Rosemary istediğini yapmakta özgürsün. Ee, bahçe? Bahçe ne alemde? Ee, i̇yi herhalde. Pek bilmiyorum. O duvarın resmini yaptın mı? Hayır yapmadım. Ben yetenekli bir ressam değilimken... Ethel insanların böyle şeylerle gerçeklerden kaçmak için uğraştığını söylüyor. Ben de kimi şeylerin söz gelimi para işlerinin pek farkında değildim. Demem o ki gerçek dünyadan haberim yoktu. Şimdi haberin oldu mu? Oldu. Gözüm açıldı sayılır. Sanırım ablam gibi konuşmaya başladın biraz. Gerçek dünya gözün açılması falan filan. Ethel bana seninle ilgili bazı şeyler anlattı. Her zaman zavallılara yardıma çalışırmış. Hayır ne münasebe. Ne olursa olsun bundan sonra sana Ethel ile birlikte ben bakacağım. <Gülüyor> Biraz konuşabilir miyiz Bay Gibson? Ee, tabii konuşalım doktor. Röntgeninize bakıldı. Durum şu. Kalçanızdaki parça parça olmuş kemikler ters kaynamış. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> i̇şte buna pek sevindim. Meslektaşlarım adına utanıyorum doğrusu. Eğer kabul ederseniz ben kemikleri yeniden kırıp belki bacağınızı düzeltebilirim. Ee, peki bu operasyon kaç patlar sizce? Şöyle kaba bir hesapla sekiz bin dolar. Kalsın. Kalırsa yürürken biraz toparlayacaksınız. Topallarım. Zararı yok. Meslektaşlarım adına özür dilerim. Aldırmayın derim. dörtün aldırım. Ne yapalım olacaksa olan olur işte. Öyle derler ya. Ee, hastaneden ne zaman çıkabilirim? İsterseniz yarın. Siz bilirsiniz. Çıkayım çıkayım. Evimi özledim. Hadi gidelim artık Ceni. Ah, az kalsın unutuyordum. Annem sevgilerini ve en iyi dileklerini yolladı. Ara sıra bize gelip onunla otursanaken. Olur, gelirim. Bu annemin çok hoşuna gider. Bay Paul, ben sizi geçireyim. Ah, sağ ol Rosemary, biz yabancı değiliz. İyi akşamlar. Hadi Ceni, hadi. Bir çay daha ister miydin Ken? E, hayır, teşekkür ederim. Ee, bana bir demet çiçek getirmiş. Ceni <gülüyor> ne sessiz sedasız kız değil mi? Onun kendi akranları yanında pek de sessiz sedasız olacağını sanmıyorum. Demin görmediniz mi? Fare kollayan kedi gibi sağ soluk olacağını ediyordu. Babasına çok bağlı. Bilinçaltında bir korku taşıyor herhalde. Babasının yeniden evlenmesinden korkuyor. Ama bunun farkında değil tabii. Neden böyle konuşuyorsun Etu? Gerçek de ondan. O durumda bir kızacağız bilinçaltında babasını kıskanır. Paul Townsend genç... ...yakışıklı, zengin... <gülüyor> ...üstelik de her kadının hoşlanacağı bir tip... ...bana kalırsa... ...kaynanasının ölmesini bekliyor o. ...tabii zavallı Janey... ve yanasını kim bilir nasıl kıskanacak... <gülüyor> ...Janey'i iyi tanıyamadığım için bir şey diyemeyeceğim... ...gençler çevrelerinde tanınmayı zaten pek istemezler... ...esrarlı bir kahraman olmaya bayılırlar... ...acaba... ...ne demek acaba... Öğrencilerimin birçoğu çevrelerince tanınmamaktan, anlaşılmamaktan yakınırlardı. Bana sokulmaları, beni arkadaş edinmeleri bu yüzdendi. Yakınlık ve içtenlik. En başta aradıkları buydu onları. Yanılıyorsun kendimi neyse bu konuyu tartışmayalım. Ben en çok bayan paynacıyorum. diyorum. Ulu tanrım, ölmesi için gözünün içine bakılan bir kaynana... Aman benim güzel kardeşim, eğer günün birinde ben o duruma düşersem beni hemen bir hastalığa kaldır. Ne <gülüyor> olur ablacım, olur kaldırız, kaldırız. Ee, yorgunum, yatacağım. Başlayın. Kuşkucu adlı sürekli oyunumuzun üçüncü bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. Arkası Yarın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 Bu bölümde oynayan sanatçılar anlatan Nevin Ergörül, Paul Erdoğan Ersever, Gibson Erol Keskin, Ethel Alev Özgün, Rosemary Nilgün Barlas, Mabel Tanju Tuncel, Pine Leyla Altın, Mezeci Oktay Sözbir, Sekreter Selma Kutlu ...ve yakışıklı kimya mühendisi... ...Paul Townsend'la... ...Kaliforniya Üniversitesi'nden... ...Ken Gibson sıkı fıkı arkadaştırlar. O sıralarda... ...aynı üniversite profesörlerinden... ...James'ın beklenmedik ölümü... ...ve dal gibi cılız kızı... ...Rosemary'nin kimsesiz kalışı... ...Gibson'u bu kızla sürekli ilgilenmeye iter. Sonunda evlenirler. Aslında bu tam bir evlilik değildir. Gibson... Rosemary'yi koruyucu kanatları altına almıştır. Bir gece... Sisli yolda arabalarıyla evlerine dönerlerken... ...karşıdan gelen başka bir arabayla çarpışırlar. Rosemary'e bir şey çık olmaz ama... ...kalça kemikleri kırılan Gibson... ...hastaneden topal olarak çıkar. Biraz dikkat etsene Mabel. O was o Zarar yok zarar yok Yerine başkasını alırız canım Rengi de ne kadar güzeldi Daha dün sana bundan söz etmemiş miydim İsteyerek yapmadım ya Tabii isteyerek yapmadın Onu istemeden kırdın Yazık acaba çok pahalı mı Yok canım köşedeki dükkanda gördüm çok ucuz Ziyan yok bayan Mabel Sakın üzülme bir yerini kesmedin ya Hayır efendim kesmedim Bayan Ethel, Vazonun parasını öderim neden o kadar kızdı? <gülüyor> Bunun bir kaza olmadığını kendisi de biliyor. Ne garip? Ne demek istiyorsun? Kaza değil miydi yani? O vazoyu bilerek benden nefret ettiği için kırdı. Çünkü o vazoyu sevdiğimi söylemiştim abla, ona. Abla abla. Benden tabii nefret edecek. Çünkü onu sürekli olarak göz altında tutuyorum, hırsızlıklarına engel oluyorum. Ah, bayan Mabel dürüsttür. Sen ne dersin Ken? Bence de öyle. Ah, evet evet. Siz öyle bile. Peki şimdiye kadar ne çaldı? Bana kalırsa evden yemek götürür. Hayır hayır o yemeklerini oturup burada yer. Siz ikiniz de çocuksunuz. Dünyadan haberiniz yok. Daha ıssız bir yerde otursaydınız başınıza neler gelirdi kim bilir. Et, ol, et, ol. rica ederim işi büyütme. Büyütmüyorum gerçeği söylüyorum. Vazoyu isteyerek kırdı. Ben beğeniyorum diye bu kesin. Dünyada kaza diye bir şey yoktur. Ya kasıtlı dikkatsizlik ya da övce almak vardır. Bu konularda o kadar bilgisizsin ki Ken. Mabel bu evde istediği gibi davranmak istiyor. Onu kabahatli bulmuyorum. Sizden yalnız... ...davranışlarının nedenini anlamanızı istiyorum. Tuhaf. E, aşağı inip gönlünü alayım. Aman tatlım hiç durma. Al gönlünü. Bayan Mabel. Sakın o vazonun parasını ödemeye kalkışmayın. Bayan Mabel artık yanımızdan ayrılacakmışken... ...gelecek hafta buradan gidiyormuş. Aa, doğru mu Bayan Mabel? Neden? Kocam dağdaki kasabaların birinde iş olduğunu duymuş. Hem de ikimiz için. Eğer o işe girebilirsek bir de ev tutup kasabada oturacağız. Ya, ya. E, ikinizin birden iş bulduğuna sevindim doğrusu. E, ama buradan ayrılmanıza ise üzüldüm Bayan Mabel. E, biz sizden memnunduk. Başka birini bulmaya çalıştak mı acaba? Hayır, hayır. Ben iyiyim artık. Ethel la bütün işleri yaparız Ama günün birinde Ethel buradan giderse ha, Gitmesin gitmemeli O senin ablanken Çağırdın hemen yardımına koştu Akıllı ve iyi bir insan Evet Ethel iyidir Can, ha, can. Bahçeye nedir? bakar mısın bahçeye bak Ne oldu kızım O ne Rosemary niçin ağlıyor ne söyledin ona? Canım bütün sözlerimi ters anlıyor. Sen bahçeye bak gör. Gitti Paul'un boynuna sarıldı. Göğsünde çıkarıyor. O da onu yatıştırmak için saçlarını okşadı. Gördün mü? Hı hı, gördüm. Tabii tabii. Rosemary çok heyecanlı. Duygularıyla hareket eden bir kadın. Onun için söylesin söylesene. Neden her sözüme kızıyor. Her sözüm batıyor ona. Otur. Otur da konuşalım şimdi gördüğümüz sahneye gelince bu o kadar önemli değil. Henüz değil. Henüz mü? Ken öyle safsın ki onunla evlenmeyecekler. Ama ben onun iyileşmesini istiyordum. Orası öyle de. Kızın iyileşti mi, değişeceğini hiç düşünmedin. Hiç ileriye, geleceğe bakmasını bilmez misin hiç? Rosemary çok genç. Senden 19 yaş küçük yıl sonra... Yirmi yıl sonra ne olur aranızdaki durum? Hı? En büyük aptallığın da... Rosemary'i buraya getirmen... Komşunun genç, yakışıklı, zengin biri olduğunu düşünemedin. Bu işe... Sen adeta kendi ellerinle hazırladın. Yani onlar... Onlar... Onlar şimdilik dost... Arkadaş gibiler. Rosemary gerçekten iyi. Dürüst bir kız. Ona diyecek yok. Ama... Kıpırdayan duygularını nasıl... Ne kadar zaman baskı altında tutabilir? Öte yandan her yakışıklı adam gibi Paul epey şımarık, dikkatsiz. Elinde olmadan kadınların gözüne girmeyi, kendini onları beğendirmeyi biliyor. Zavallı Rosemary. Onu kabahatli bulma sakın. Doğa yasası bunlar. Bana kalırsa hemen buradan taşınmalıyız. Rosemary'i kabahatli bulmuyorum Ethel ama Paul yakın arkadaşım, dostum benim. İnsan dostuna güvenemezse kime güvenecek? Yani rozmerinin nesini beğeniyor anlayamıyorum. Hoştur, terbiyelidir. Ama ama güzel sayılmaz ki. Sonra arada gene var. Onu kaç kez rozmeriyi süzerken yakaladım. Bir de bayan pain. Ya ya. Paul bu seni kolay kolay hatırlamaz. En iyisi sen Rozmer'i al götür buradan. Henüz Geç kaldığını sanmıyorum. Tam tersi çok geç. Rosemary'i severim. Ama... ...ona ettiğim iyilikleri ödettirmek... ...niyetlisi de değilim. Ha, akıllılık etmiş olursun. Zaten evlenmeden önce... ...boşanma sorununu da konuşmuştuk. Ha, kendim, biz de seninle... ...baş başa otururuz. Küçük bir ev ikimize yeter. Sonra adam akıllı yaşanıp artık çalışamayacağımız... ...günleri düşünmemiz gerek değil mi canım... Nasıl olsa çocuk da yok. Birbirinizden ayrılmanız her bakımdan doğru olur. Ancak bu villada kalmamız doğru olmaz. Elbette. Rosemary Paul ile evlenirse... Hayır, hayır, hayır, hayır. Burada kalamayız, kalamayız. Evet. Ay, dur canım, dur. Acele etme. Belki de bu sadece tek yanlı bir aşktır. Paul Rosemary'i almazsa kızcağıza yardım ederiz. Yani kötü mü olur? Ne var ki Rosemary sorumluluklarından kurtulamadıkça... ...serbest kalmadıkça... Paul'la rahat rahat konuşamaz. Ona söz veremez. Ee, e, boşanmayı mı düşünüyorsun? Evet. Senin adına sevindim. Kaygılanıyordum. Geç evlenen bir bekar. Bir de karısına aşk verirse ...işler çok karışır çünkü. Böyle bir aşk seni de çok sarsart. Tabii. Yalnız... E, yalnız ne? E, Paul katoliktir. Katolikler boşanmış kimselerle evlenemezler. Yani... Boşamak da yetmiyorum. Peki ne yapabilirsin başka? Başka yapılacak tek bir şey kalıyor. Nedir o? Bilmiyorum. Kararsızım ama üzerinde düşüneceğim bunu. Şey, bana çıkmaz mısın? <Gülüyor> Yazık ki hayır. ...bon servislerime baktılar... ...hemen olur dediler... ...yarın işe başlıyorum... ...ne rastlantı ben de başlıyorum... ...erken gidip erken döneceğim... ...saat on altıslarında buradayım... Aha ...ben herhalde biraz geç kalırım... ...gerçekten ilginç bir rastlantı... ...galiba bayan Mabel gidiyor değil mi... Ha, ...evet koca evde yalnız kalman üzücü olmayacak mı senin için... ...gidin gidin hepiniz gidin... ...alışırım zarar yok... ...seninle evlenmeden önce de yalnız otururdum ben... ...ay otobüsler illet... ...yarım saatte git yarım saatte gel... ...ay ne ziyan... Kentte bir ev tutsak olmaz mı yani? Etil yoksa Hı. buradan taşınmayı mı teklif ediyorsun? Yani daha iyi olmaz mı diyorum. Bu villa hoş ama işe uzak. Hey. Ne o? İğneyi eline mi batırdın? E, hayır batırmadım. Ya. E, kendi de düşünmemiz gerekir tatlım. Sonbaharda sakat bacağıyla otobüse binip inmek güç olur. Ha, özür dilerim e, bunu düşünmemiştim. Ben otobüse şeyim. binebilirim. Ah Rosemary iğneyi parmağına batırmışsın. Unutma. Üstelik o beyaz yakayı iş giysine takacaksın. Evet. Şey, gidip yıkayayım. Hmm, galiba yarın işe gitmek istemiyor. <gülüyor> Hiç sanmıyorum. Oh, buradan ayrılmak isteyicimize üzüldü. Polden uzaklaşmayı istemiyor. İğneyi eline batırarak kendini ele verdi. Bu da biliyorum. Ee, ne oldu? Parmağını soğuk suyla mı yıkadın ee, Özme? Ne olacak? Önemli değil. Ken, yarın istediğin bir şey var mı? Ee, biliyorsun Hı? bayan Mabel giderken ütü yapacak. İstersen yemeğini de hazırlar. Ha, istemem, i̇stemem, istemem. Hasta mısın? Halim biraz tuhaf. Tembellik canımı sıkmaya başladı. İşimi arıyorum işimi. İkiniz de benim için kaygılanmayın lütfen. 44 yaşına kadar bekar yaşamış adam... ...kendi yemeğini hazırlayabilir değil mi? Sonra yalnız da sayılmam. Taansıtlar şuracık da. Ayrıca Paul da izinli Öksürsem duyacak. Elbette. Yeni gündelikçi kadın Cuma günü işe başlayacakmış. Bakalım Paul sevgili sakat kaynana siyle ne yapacak? Beni en çok şaşırtan şey Paul'un kaynanasına düşkünlüdür. Ne bakımdan? Hangi bakımdan düşkünlük? Belki de bu arsa, evler, bayan Paynın. O öldü mü her şey Paul'a kalacak. Ah, Etul, bazen çok sert yargılarım var. Hiç dedi. Gerçeklere göz yummak istemem. Hepsi bu. Ama bir insan gerçekten iyi kalpli ve merhametli olamaz mı? İyi kalpli, merhametli, yakışıklı. <gülüyor> Buna daha başka göz alıcı değerler neden eklenmesi? Sence Paul yalnız çıkarı yüzünden mi kaynanasına iyi davranıyor? Hiç sanmıyorum. Hı. Yanılıyor muyum? Ne dersin Ken? Ee, kimya mühendisi Paul. O büyük bir araştırma laboratuvarının önde ah, Öyle ya. Ken hoşçakal Tanrı aşkına yüzüme neden öyle dikkatli dikkatli bakıyorsun? Yok hayır ne demek o <gülüyor> Unutma senin mutlu olmanı isterim Hepsi bu kadar mı? Hayır iyi sağlıklı ve neşeli olmanı da isterim hmm, İşe başlıyorum ama aklım burada Ken Seni seviyorum Bunu biliyorsun değil mi? Bilmez miyim kedicik hiç bilmez miyim? Ayrı otobüsler ayrı yollar. Sen batıya ben kuzeye Rosemary. Evet. Ken bayan Mabel'a parasını vermeyi unutma sakın. Saat 16'ya doğru buradayım herhalde. Hı, tamam tamam güle güle. Yeni işlerinizde ikinize de başarılar. İkinize de minnettarım bana çok yardım ettiniz. <gülüyor> git git ve kaç benden kedicik. 333 numaralı şişeyi elime geçirebilirsem... ...ben de gidiyorum. Çekiliyorum aranızdan. Yeter ki sen mutlu ol. Ben Mabel. Önce şu borcumuzu ödeyelim. 30 dolar. Tamam mı? Evet Bay gitsin tamam. Tamam. Bağlanacak paketler için şuradan biraz sicim alabilir miyim? Elbette. Al şu yumağı. Yok, yo, yo, onu istemem. O yumak bayan et alın. E, ne çıkar? Ben veriyorum ya, sorun yok. Sizden de bayan Rosemary'den ayrılacağım için üzülüyorum Bay Gibson. Ablam sana rahat vermedi. Farkındayım ben mi? Kusura bakmayın. Bir gün her şey düzelir tabii. Evet. Allah'a Bay Gibson. Ben şimdi bankaya oradan da eve gideceğim. <gülüyor> güle, güle güle güle. İyi şanslar. <gülüyor> Lütfen şu küçük boş şeyi istiyorum. Ha onu mu? Zeytinyağını mı? Evet evet. Vereyim hiç merak etmeyin. Halis ithal malıdır. Çok lezzetli. O yeşil kese kağıdı da kabı mı onun? Evet efendim koyuyorum. Lütfen. Bayan Linda tanıdınız mı beni? Oh, hiç tanımaz mıyım Bay Ken Gibson? A, buyurun efendim. E, Paul biliyorsunuz izinli e, geçerken laboratuvara uğrayıp masasında unuttuğu bir mektubu almamayı istedi. E, sizce bir sakıncası yoksa laboratuvara girip alabilirim değil A, mi? Tabii ama isterseniz ben alıp getirdim. Yo yo, yo yo yo siz zahmet etmeyin ben alırım ben alırım. mektup olsun da. Ah i̇şte işte 333 numara. Sanki elimle koymuş gibi. <gülüyor> Zeytinyağını lava boya döküp. Buradaki o şişeyi koydum mu? Tamam. Evet, şimdi de pakete yerleştir dikkatli. Mektubu buldunuz mu efendim? Aha, buldum bayan Linda Bakır işte burada. <gülüyor> Güzel. Ee, hoşçakalın, hoşçakalın. ...nasılsınız? Çok iyiyim, böyle güneşte oturmak... ...oturabilmek olağanüstü bir şey. Ha, ha, ha e, evet, evet, evet. Hey, merhaba kimsin? nasılsın? Ha. Amma da dalgın. Evet. E, e, eyvah, şişe nerede? Nerede bıraktım ben bu şişeyi? O, olamaz. Olamaz. Olamaz. Olamaz. Gayet, hatta ileri, hadi haydi. Saçmalama. Her şeyi olduğu gibi anlatmak gerekecek. Polis evet, polis. Ee, alo? Polis mi? Ee, ben geldim. Çünkü seninle konuşmam gerek. Artık bu konuda utanıyorum. Bir dakika şekerim. Bir dakika. Ee, polis değil mi? Polisi mi arıyorsun? Kendin Ken nen var senin? Bir dakika şekerim lütfen. Ee, ben Ken Gibson. Kaliforniya Üniversitesi Edebiyat Tarihi okutmaya. Bakın içi şiddetli bir zehir dolu. Küçük bir şişeyi yitirdim. Ee, evet e, şişenin üzerinde zeytinyağı etiketi var. Ee, evet evet. E, bunu yeşil bir kese kağıdına koymuştum. Bulan şişede zehir olduğunu bilemeyecek tabii. Ee, bir, bir şey yapabilir misiniz? Ee, ya, şişeyi bulamaz mısınız? Ya da, ya da e, durumu radyoyla halka duyuramaz mısınız sanki? Ee, ...zehiri bir laboratuvardan çaldım. Tatsız ve kokusuzmuş. Adını bilmiyorum. <gülüyor> laboratuvardan eve otobüsle geldim. Otobüste unutmuş olabilirim. Ee, evet, evet. Çaldım efendim, çaldım. Kimse için değil, kendim için. Ben kendim kullanacaktım... ...Memur Bey. Evet, bu yüzden başka birisi... ...hatta birkaç kişi ölebilir diyorum size. Zeytinyağı sanırlar. Ya, haklısınız ama... Ama yalvarırım bulun şu zehiri. Adresim 6. Bulvar 12. Sokak 376 numara. Evet. Kent Gibson. <Gülüyor> Duyacak. Öyle. Ama ama kimse ölmez ve zehri de bulursak öbür yıkımlara birlikte göğüs gerebiliriz değil mi? Kaygılanmayın kaygılanmayın. Kim bilir. Belki de her şey düzelir. Saat kaç? Ha, bakın bakın. Polis arabası köşede otobüsü kıyıya çektirmiş. Gördünüz mü? Evet. O mu? Evet o. o. Oh, şükür yetişti. Kuşkucu adlı sürekli oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın sayın dinleyiciler. Arkası yarın.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 Nevin Ergörül Paul Erdoğan Ersever Gibson Erol Keskin Ethel Alev Özgün Rosemary Nilgün Barlas, Pine Leyla Altın Jenny Vildan Balçın Polis Süleyman Balçın Şoför Uğurtan Atakan Theo Oktay Sözbir Lavinya Güzin Özyağcılar Virginia Ani İpekkaya Kimya mühendisi ve laboratuvar sahibi yakışıklı genç Paul Townsend'la Kaliforniya Üniversitesi'nde edebiyat tarihi okutmanı yaşlıca Ken Gibson sıkı fıkı arkadaştırlar. Aynı üniversiteden Profesör James'ın birden ölmesi sağlıksız kızı Rosemary'nin kimsesiz kalışı Gibson'ı çok üzer. Bu üzüntü ilgiye Sonunda Rosemary ile evlenmesine yol açar. Karısının üzerine titreyen ve onunla arkadaşça bir evlilik bağlantısı sürdüren Gibson... ...New York'taki ablası Ethel'i yanına çağırır. Ethel, Gibson'ın zihninde olumsuz kuşkular yaratmakta gecikmez. Gibson, Paul'ün laboratuvarına gider... ...oradaki 333 numaralı zehir şişesini çalar. Canına kıyacaktır. Ne var ki? Zeynep perişan durumda eve dönerken... ...zehir şişesini otobüste unutur. Ben bayan gibsinim. Şişeyi kocam kaybetti. Bulundu mu memur bey? Yazık ki hayır. Yolcuların hiçbir şeyden haberleri yok. Alıkoyamayız. Gitmelerine izin vereceğiz. Şişeyi kaybeden galiba sizsiniz. Ee, evet, evet. Otobüste hangi sırada oturuyordunuz? Ee, hatırlayamıyorum. Ben hatırladım bu bay sağda ortalarda bir yerde pencerenin önünde oturmuştum kese kağıdının boyu ne kadardı ee, şöyle bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir karış kadar bir şey işte affam ee, işi yüzünüze gözünüze bulaştırmışsınız öyle öyle <gülüyor> verilecek cezaya katlanacağım üniversitede ders veriyor musunuz polisler söyledi ne öğretiyorsunuz <gülüyor> e, edebiyat, edebiyat. edebiyat, edebiyat ha. <gülüyor> ölümle ilgili binlerce şiir roman olmalı <gülüyor> aşkla da ilgili olanları çoktur He, elbette elbette aşk ve ölüm Hamru ve insanlar. ...adım Lee Gaffey. ...sizin Ken Gibson olduğunuzu daha önce öğrendik... Evet, evet. ...baktık bulamadık ama yeniden arayacağız... ...iyi ben de sayenizde bugün ense yaparım... ...o <gülüyor> oh, Rosemary şişe yok mu? Yok ne yapalım acaba? Eve dönelim tek umut radyoda bak başka çare yok... <gülüyor> ...elinde yeşil kese kağıdı ile inen birini görmediniz mi şoför bey? Oturduğum yerden göremezdim... ...peki, peki yolcular arasında hiç tanıdığınız yok mu? O, o görmüş olamaz mı? Bak sen eyvahlar olsun... Benim sarışın da yolcular arasındaydı. İster misiniz şişeyi, şey yani... ...kese kağıdını o almış olsun? Sarışın da kim? Adını bilmiyorum ama oturduğu yeri biliyorum. Ha, tamam, Paul, gidelim. Hemen o sarışını bulalım. İzin verirsiniz memur bey. Ben arabayı bunlardan daha hızlı, daha ısturuplu sürerim. Araba hanginizin? Benim. Gidin bakalım, şansınız açık olsun. Şişeyi bulduğunuz an karakola bildirirsiniz. Elbette, elbette. <gülüyor> Hemen konuşalım. Merak ettim. Nasıl oldu bu? Arkadaşım bir bunalım geçirdi. Neyse şimdi daha iyi. <gülüyor> bunalım ve iyilik. Nasıl oluyor? Şeker mi verdiniz ona? Ne demek o? Söz gelimi canına kıymak için damın kıyısına çıkan bir adamı düşünün. Aşağıdakiler onu bu düşüncesinden caydırmaya çalışırlar. Herkesin kendisini sevdiğini, köpeğinin onu özleyeceğini, ailesinin çok üzüldüğünü söylerler. Sanki adama şeker verecekmiş gibi bir tavır takınırlar. Oysa bence adamın kafasında bunlardan çok daha önemli düşünceler dolanmaktadır. Onu böyle oyalamanın zamanı sırası değildir. Yaldızlı sözler ne anlam taşır? Yanılıyorsunuz Bay Gaffi. Ee, bazı anlarda bir tek şeker ya da bir tatlı söz yeterlidir. <gülüyor> Bilmem belki de haklısınız. Şu halime bakın hele. Benim olmayan bir sarışını kurtarmaya koşuyorum. Her gün otobüse biner incelerim onu. Konuşmaya bir türlü cesaret edemedim. Şimdi bana kızacak mı dersiniz bayan Gipsin? Bana Rosemary diyebilirsiniz. Hayır kızacağını sanmıyorum. Sizler de bana Lee artık. Dinleyin Rosemary. Kızcağız olağanüstü güzel bir sarış. E, yani siz de çok ilginç bir insansınız. Evet olabilir. Kaç yıllık şoförsünüz? On. Askerliğimi bitirince şoförlüğü seçtim. Uzun uzun düşünmekten hoşlanırım da ondan. Onun için yararlı ama yaratıcı olmayan bir iş seçmiş oldum. 10 yıllık şoförseniz bir şey soracağım Sisli bir gece Arabayı ben kullanıyor dikkatli olmaya çalışıyorum Yolun sağında olduğumdan eminim Aynı zamanda sağımda bir derin hendek olduğunu da bilmekteyim Birdenbire karşımda farlar beliriyor Sağa kaçamam Çabucak bir şey yapmam gerek Ne yapmalıyım? Hendeye yuvarlanmamak için dümeni ister istemez sola kıracaksınız Ben de öyle yaptım ve karşıdan gelen arabayla çarpıştık ama meğer hendekli yere gelmemişiz. Bu kazadan sonra anlaşıldı. E, siz havalarda böyle yanamalar olabilir. Ama Ethel yani görümcem kaza diye bir şey yoktur diyor. Bilinçaltımdaki istekleri uyarak bu kazayı mahsus yapmış. O görümcenize benden selam söyleyin. Halt etmiş o. Siz siz açık havada bile ne kazalar oluyor. Kaza dediğin kaçta göz arası olan bir şeydir. Bir şey yani ablam sana beni mahsus yaraladığını söylemiş olamaz. Ama söyledi. Üstü kapalı biçimde söyledi. Beni. Sana Ethel'ın sözlerine kulak asma demiştim. <gülüyor> Görümceniz dehşet Rosemary. Bay Gibson, Shakespeare'in en ünlü sözü nedir sizce? Olmak ya da olmamak daha başkaları da var tabii. Ee, şimdi ben sarışını düşünüyorum yalnız. Zeytinyağlı yemek pişirdi mi pişirmedi mi? Ve işte kapısına geldik dayandık. Şey yanlış anlaşılmasın sizi suçlamıyoruz şu arabadakilerle birlikte bugün otobüste bir zeytinyağı şişesi bulup bulmadığınızı sormaya geldik Hayır bulmadım ee, bugün otobüste bu beyi gördünüz mü Yok hatırlamıyorum ama bu beyi gördüm siz otobüsün şoförü değil misiniz Evet tam üstüne bastınız bayan Adam Virginia efendim Virginia Siverson <gülüyor> Bayan Virginia çok nazik bir durum var ortada benim kullandığım sizin de yolcu olduğunuz otobüste bir zehir şişesi kayboldu. <Gülüyor> Bu bey adı kendi Gibson'dır o kaybetmiş. Haldır aldır onu arıyoruz. <Gülüyor> Aklıma birden siz geldiniz. Belki görmüştür derim. Yazık keşke size yardım edebilsem. Belki polis bulmuştur bir telefon etsek. Aa, telefonum var buyurun efendim. Buyurun alayım polisi. Sağ olun. Alo karakol mu? Ben Paul Townsend Acaba otobüste kaybolan yeşil kese kağıtlı şişe bulundu mu diye soracaktım Efendim Daha bulunamamış Peki teşekkür ederim sizi gene ararız Radyoda sürekli anons ediyorlarmış Etsinler etsinler tabi Bayan Virginia... ...hangi işte çalışıyorsunuz? Ben mi? Hemşireyim mi? Bay... Li Gaffey. Sadece Li diyebilirsiniz. Tehlike altında biz... ...buradakiler birbirimizle çabucak... ...kaynaşıverdik. <gülüyor> Geri kalmayın. Li şakanın sırası mı şimdi? Özür dilerim. Bakın ben de merak içinde kaldım şimdi. Kese kağıdını kim almış olabilir? Aklınızda otobüste tanıdık biri... ...gelmiyor mu hiç? Durun bakayım. Ha, durun bir saniye. Tamam. Ünlü ressam Theo da aynı otobüsteydi. Belki şu pinti şişeyi almış olabilir. İki özel arabası verken otobüse biner. Tamam öylese. Yolu gösteren hep birlikte ona gidiyoruz. A, hemen giyinmeme izin var mı? Çabuk olun Hadi, lütfen. Hemen. Hanginizin portresini çizeceğim? Bay Theo, hiçbirinizin. Size yeşil kese kağıdındaki bir şişeyi sormaya geldik. Ya, ne şişesiymiş o? Ee, görünüşe göre bir zeytinyağı şişesi ama içi zehir dolu. Oo, Ulu Tanrım sen beni koru. Bayteo dua edin Tanrı başkalarını da korusun zehirden. Korusun, elbette korusun. Amin. Umarım duanız kabul edilir. Şişe otobüste kaybolmuştu. İçim temizdir benim, edilmemesi için hiçbir neden yok. Lavinia yavrun, sen giy bluzunu, çalışma yattı bugün. Giydim bile. Bayteo Durumun önemini kavramamış gibisiniz. Kavradım. Bir bakışta neler kavradım üstelik. Bu bayla bu bayan karı koca. Bu bay da onların dostları. Siz de bayan Virginia'nın dostusunuz. Aa ama biz daha yeni tanıdık. Yeni eski fark etmez. Dostluk için zaman önemli değildir. Hep birlikte bakınız şu Lavinya'ya. Benimle dost olması için iki seans poz vermesi yetti de arttı bile. Yalan mı güzeli? <gülüyor> Çok doğru. Evet ben de otobüsteydim. Genel kitaplığın önünden bindim. Otobüsün şoförü olmalısınız. Yüzünüze pek dikkat etmemişim. Bize kimse dikkat etmez zaten. Ay, yardımınızı rica ediyoruz. Yeşil bir kesek yağıdı gördünüz mü? Ya da ya da onu kim almış olabilir? Önce şuraya oturun. Hmm, güzel bir bel kemiğiniz var. Dimdik oturun. Kıpırdayıp duran kadınlardan nefret ederim. Sonra düşünürken ilgimin başka yana çekilmesinden de hoşlanmam. Kesek yağıdı ne renk dediniz? Yeşil mi? Ye, ye, yeşil, yeşil. Şu pencereden dışarıya bir bakınız. Yeşilin çeşitlisini görürsünüz. Kiminin gözleri bu ayrıntıyı görmez. Ama bu güzel, iri, kurşuni gözlerin ayrıntıları görmesi gerekir. Kimin? E, e, be, be, benim mi? Tabii ya. Ne ha. sandınız? Neyse bırakalım. Gözleri sizinki gibi olanları ben kaçırmam. Size baktım ve işte acı çeken bir adam diye düşündüm. Sol elinizde grimsi yeşil renk bir kese kağıdı vardı. Bir süre seyrettim sizi. Gençliğinize ve ıstırabınıza öyle imlendim ki anlatamam. Ben de yaş yetmiş, iş bitmiş. Daha sonra kese kağıdını yanınıza koyup... ...cebinizden küçük, kara kaplı bir not defteri çıkardınız. Es, ee, e, e, öyle mi yaptım? Evet, <gülüyor> evet. Sonra... Göz cebinizden on iki buçuk santim boyunda altın bir dolma kalem çıkardınız. Oh. Deftere bir şeyler karaladınız. Düşündünüz ve yeniden yazdınız. Ken, Ken bak şu deftere. Ver bakayım. <Gülüyor> Rosemary, Rosemary, Rosemary. Ee, başka bir şey yazılı değil. Sözde sana mektup yazacaktım. Daha sonra o kadar derin ve acı düşüncelere daldınız ki yazmayı da unuttunuz. Benim de ilgim söndü geçti. Çünkü izlenecek bir şey kalmamıştı. Üstelik benden iki adım ileride memesi olmayan bir kulak keşfettim. Kimin kulağı? Bilemem sadece kulağa dikkat ettim. Aa, bir dakika bir dakika. Otobüste bir kadın Bay Gibson dedi size. Ha, Ken bu kim olabilir? Bilmem mi? Aa, ama şimdi sesi duyar gibiyim. Evet evet bana seslendi. Otobüse binerken. Yok yok yo, hayır hayır hayır. Otobüse binerken. Kadın nasıl bir kadındı? Çok genç miydi? Görsem tanırım ama şimdi söyleyemem. Ceni. Tanırım. Ceni olabilir bu. Cenin unuttuğu kese kağıdını da almış olabilir. Telefon nerede? telefon. Telefon yok. Kim bu Ceni? Ama onun Jenny olduğunu nereden çıkardın o şimdi? O sırada piyano dersine gitmişti. Hocası bulvarda oturur. Bay Teo, Jenny kızım benim. Daha duracak mıyız hemen eve gidelim. Arabanız var değil mi Bay Teo? Var, garajda çıkarırım. İki araba rahatlıkla alır bizi. Lavinia ya, yavrum çoraplarını, ayakkabılarını giyer misin? <gülüyor> Çoktan giydim. Saat dörtte dönerim demiştim. Nereye gider bu Ken? Karısının ardına mı düştü yoksa? Ay bayılırım. Hmm, bir de acıktım ki... ...makarna pişireyim en iyisi. Hem ucuz hem besleyici. Bir de sos yaparsam... Aa, aa. Bu yeşil kese kağıdını kim koymuş buraya? Soberlin yoktu. Bakayım. Hmm. Bu zeytinyağı tam da sos için... Eyvah, bu okuz değil. Zaten onun olacağını pek sanmıyordum. Bulamadık. O kadar korktum ki yavrum. Belki Ceni de aynı otobüse binmiş ve zehiri almıştır diye düşündüm. Tanrı aşkına baba, ben o kadar aptal mıyım? Bazen beni çocuk yerine koyuyorsun. Annem nasıl? Çok iyi. Buyurmaz mısınız? Lavinye telefon etti mi ha Jenny? Biri siz gelmeden önce telefon etti. Ama Lavinye mıydı bilmem. Zaten biz durumu öğrenmiştik. Radyo durmadan halkı uyarıyor. Bir iki saat önce posta kutumuzdan mektupları almaya gittiğim zaman... ...olayı sizin evin açık kalan radyosundan duydum. Hemen eve koşup bizim radyoyu da açtım. Aa, öyleyse Ethel dediğini dinleyip öğrenmiştir. <gülüyor> bayan Ethel sizin olduğunuzu anlamamıştır sanmam. Çünkü ha. radyoda ad vermediler. Bunu anneannem tahmin etti. Sen de komşuluk olsun diye gidip bayan Ethel'e durumu anlatmadın mı? Olayı uzun uzun onunla konuşmadınız mı? Yok, <gülüyor> Yo, bayan Ethel'in zevkli konuşmalarına dayanamıyorum pek. İçeri gelmeyecek misiniz? E, pe pekala girelim, girelim. Ama Paul çocuk musun? Benim ya da Jenny için bir dakika bile üzülmen gereksiz. Böyle şeyler hiç belli olmaz ki anne. Baba bazen sana çok bozuluyorum haberin olsun. Sokakta bulduğum şeyi yiyeceğim. Ben yemezsem anneanneme yedireceğim. Aklına nasıl gelebilir? Oh, buyurun. Sizi gördüğüme çok sevindim Bay Gibson. Haberi duyduğumdan beri sizin için, herkes için dua ediyorum. Modellik sizi ilgilendirir mi? Adım Helen Pine. Siz kimsiniz? Adım Theo. Alçak gönüllü bir ressamım. Her zaman güçlü ve güzel yüzler arayan bir ressam. Alçak gönüllü ha. Hanımefendi benim adım Lee Gaffey. Otobüs şoförüyüm. Benimki de Virginia Severson efendim. Otobüs yolcusuyum. Benim yolcum. Efendim? Şey yani yolcularımdan. Ah, Bay Teo eğer gördüğünüz Jenny değilse o zaman şişenin kimde olduğunu bilmiyoruz. Gördüğüm Jenny değildi. Oh, o zaman şişe kimde kimde? Ben polise güvenirim. Mutlaka bulacaklar. Bir dakika bir dakika soracağım. İzninle Paul. Rica ederim. Alo. Buldan karakolu mu? Efendim ben Ken Gibson'ın eşiyim. Evet. Ya Hiçbir haber yok demek. Peki. Teşekkür ederim. Karamsar olmayalım. Kötü bir haber almaktansa hiç haber almamak daha iyidir. İş çıkmaza girdi dedesinize. Düşünün. Hepiniz düşünün. Ay, ben de düşünmeye çalışıyorum. Dudakların kıpırduyor Virginia. Düşünmüyor galiba dua ediyorsun. E, düşünürken dua edemez miyim? Edersin tabi. Bana o kadar yardım ettiniz ki... ...bu yaptıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağım. Çok iyisiniz, hepiniz. hepiniz. Bence dünyanın en özverili insanlarısınız. Ama çıkmaz sokağın sonuna geldik... ...ve bu iş yalnız Tanrı'nın elinde artık. Rosemary benim Ethel'e gitmemiz gerekiyor. Doğru, gitmemiz gerek. Ethel yakınlarda mı? Önce birer iski içseydik ha. Bana kalırsa buna hepimizin ihtiyacı var. Merak etme Gibson... Sizleri buraya kadar sürüklediğim için üzülüyorum. Üzülme dostum. Sorun insanın kendisini ilgilendirince iş değişir. Sizlerle karşılaştığımda benim de aklıma ilk gelen Virginia olmuştu. Virginia bir kokteyl almaz mıydı? Ee, bilmem ki. Şu anda çöllerde kalmış bir yolcu kadar susuzum. Tamam öyleyse sizlere bire içki hazırlayayım. Babacığım yardım edeyim mi? Yo, hayır kızım hayır gerekmez. Bakıyorum da baban seni ve anneanneni çok seviyor Jay. Babam anneannemin eteğinin yanından hiç ayrılmaz. Bari artık evlense de hepimiz rahat etsek. Gerçekten evlenmesini istiyor musun babanın Hiç istemez miyiz Söylesene anneanne Polun evlenmesini çok istiyoruz Ama Jimmy ile ben iyi bir çöp çatan değiliz galiba Bu sözler ablamın yorumlarına uymuyor Diye mi şaşırdın Rosemary Doğrusu evet kızacağız Üvey anayı kıskanacaktı İşte içkileriniz buyurun, buyurun Kızınla annen evlenmen için üstüne düşüyorlar Sen buna yanaşmıyormuşsun musun Pol e, Elbette yanaşmam bekarlık sultanlıktır bence <gülüyor> Al içkini. Şo. Şu bayan etalı kendi payıma çok merak ediyorum. Kitap gibi bir kadın olsa gerek. <gülüyor> Belki de kitabın ta kendisi. Üve yanamı kıskanırmışım. Hadi canım sen de. Ee, şey kusura bakmayın Kenancığım. Zarar yok yavrucuğum. Zarar yok. Psikoloji ve psikiyatrinin ne olduğunu biliyoruz. Oidipus'u duyduk. Aptal değiliz. Ben birkaç yıl sonra evlenip de gidersem soruyorum babamın durumu ne olur? Ben de ayrılıp gideceğime göre. Anne sus lütfen. Etülün özel düşünceleri şaşırtmadı beni. Hiç evlenmemiş, çocuğu da yok. Kendince başka dayanaklar arıyor. İş hayatında başarılıdır ama. O başka şey gibsin. Etül bakmıyor, baksa da görmüyor. Eh, haklısınız galiba. <Gülüyor> Kuşkucu adlı sürekli oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın saygı dinleyiciler. Arkası yarın.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 Anlatan Nevin Ergürül Paul Erdoğan Ersever Gibson Erol Keskin Ethel Alev Özgün Rosemary Nilgün Barlas Pine Leyla Altın Jenny Wildan Balçın Sekreter Selma Kutlu Polis Süleyman Balçın Şoför Uğurtan Atakan Theo Oktay Sözbir Virginia, Ani Kimya mühendisi ve laboratuvar sahibi yakışıklı genç Paul Townsend'la... ...Kaliforniya Üniversitesi'nde edebiyat tarihi okutmanı... ...yaşlıca Ken Gibson, iki eski arkadaştırlar. Üniversite profesörlerinden James'ın beklenmedik ölümüyle... ...yalnız kalan sağlıksız kızı Rose yardımcı olayım derken... ...Ken Gibson bu kızla evlenir. Ken'in ablası Ethel, Rosemary'in Paul'ü sevdiğini sanır. Olumsuz yorumlarıyla Ken'i etkiler. Ken de arkadaşının laboratuvarına giderek zehir şişesini çalar. Niyeti intihar etmektir. Ne var ki şişeyi eve dönerken otobüste unutur. Ken, Rosemary ve Paul şişenin ardına düşerler. O sırada eve vakitlice dönen Ethel... ...şişeyi mutfaktaki dolapta görür. Zehirin zeytinyağı şişesine... ...konuluşuna aldanarak... ...onun da akşama soslu bir makarna... ...pişirmeye girişir. Dostlarım... ...bütün bu güzel konuşmalar... ...benim için çalınmış zevkler yerine geçiyor. Artık e, Rosemary ile eve dönme... ...ve benim alım yazımla ...baş başa kalma zamanım geldi. <gülüyor> Hepinizi üzüntülere boğdum. Derdimle yakından ilgilendiniz. Sağ olun ve izniniz dilerim. E bir dakika. Şimdi burada hepimiz açık konuşuyoruz. Öyle değil mi? Öyleyse sorunun derinliklerine inmeliyiz. Gibson dur gitme dur. Bekle biraz. E? Aklıma bir şey takıldı. Bunu anlayamazsam rahatım kaçar. Takılan nedir Lee? E sen de dinle ya. Çok ilginç. Şu Ethel denilen kadın... ...yani Rosemary'nin görümcesi... ...bilinçaltı yorumlamalarına başvurup... ...kardeşi Gibson'ın... Kendi kendini ortadan kaldırmak isteğine karar vermemiş miydi? Hı? O yolda bir ortam, bir hava yaratmamış mıydı? E, evet. E peki, peki, Gipson'ın bilinçaltında bu isteğin uyanmasının nedenlerini söyleyip açıklamadı mı hiçbirimize? Bana açıkladı. Hem de uzun uzun. Ken 44 yaşında, bense 25'imdayım. Böyle evliliklerin sonu gelmezmiş. Ethel'a göre ben farkına varmadan kendime daha genç bir eş arıyor istiyormuşum. Örneğin, kimin gibi birini istiyormuşsun? Paul gibi birini. Ha, sonunda işin iç yüzünü anlamaya başlıyoruz. Tamam. Ee, Rosemary, Tanrı aşkına bu nasıl şey? Sen de biliyorsun ki biz seninle sadece iki arkadaşız. Ben de öyle sanıyordum. Madem hepimiz açık konuşuyoruz... öyleyse ben de size bir şey söyleyeyim. Ee, Rosemary babam için yaşlıdır. Rosemary yaşlı ha? Ee, evet, babam 18-20 yaşlarındaki kızlardan hoşlanır. Azıcık da tombullardan. Şimdiye kadar yaptığım gözlemlerden çıkan sonuç bu. Jenny, susar mısın? <gülüyor> Özür dilerim Rosemary. <gülüyor> Özür dileyecek, ne var bunda? Herkesin zevki ayrı. Ethel'ın kışkırtıcı, yıpratıcı yorumları. Ken'in durgun sessizliği kafesinde çırpınan bir kuşa döndürmüştü beni. Dertleşecek insan arıyordum. Sen vardın. Gerçekten iyi bir arkadaş oldun. Yardım etmeye çalıştım bana. Elbette ben senin için biraz yaşlıyım. Sen de benim için azıcık Azıcık düz ve sakinsin. Ben görmüş geçirmiş erkeklerden hoşlanırım. Aşk olsun zeki kadın böyle olur. Ama Ethel bu kadar basit bir şeye inanmadı. Bunu aklı almadı onun. Açıkçası ben sevdiğim adamla evlendim. Ee, şey belki de zaman zaman beni baban yerine koymuş olabilirsin. Babam diyorsun. yerine mi? Benim babam acımasız, şımarık, çocuksu, geçimsiz ve kötü bir adamdı. Onun aleyhinde bulunmak istemezdim ya gerçek böyle. Ken, <gülüyor> Allah'tan ki babama hiç benzemiyorsun Şimdi, şunca yıllık ömrümde ilk kez e, Kızım yaşındaki bir kıza olmuşum, aşık olmuşum Biraz tuhaf, biraz da gülünç yani, kaçmıyor mu? Ee, bana içinden içinden herkes gülüyor, sırıtıyor gibi geliyor Bu düşünceyi doğrusu atamıyorum üstümden Arkadaş, sana katılmıyorum Yetmişime merdiven dayadım Ve geçen kış torunum yaşındaki bir kadına abayı yaktım Sanatçı sanata yatkın mizaçlardaki ...ki sen de edebiyatla uğraşıyorsun... ...olur böyle şeyler. İnsanın içinde bir alev, sevgi ateşi yükseliyorsa... ...yanıyorsa kim ne diyebilir? Güleceklermiş, sırıtacaklarmış. <gülüyor> Önce kendilerine sırtsınlar. Birbirinize aşık olduğunuz apaçık belliyken... ...bu Ethel sizi nasıl etkileyebildi... ...sizi sarsmayı nasıl başardı anlayamıyorum. Benim pısırıklığım yüzünden. Bir minnettarlık hikayesi tutturdu gitti. Kabahat bende... Şu an hırsımdan ağlamak istiyorum. Etül abla Yamanmış canım. Paul aslında dergi kapaklarında reklamlarda boy gösteren delikanlılara benziyor. Ee, yine aslında dolaylı yoldan bunun etkisinde kalan o yaşlı şey, ee, kusura bakmayın kıskurusu diyeceğim Etül'in kendisidir. Ama uh... evet evet bir yaşlıca ve kişilik sahibi kardeşine bakmış, bir de Pole bakmış, kendi kendine ben Rosemary'nin yerinde olsam diye düşünmüştür. Bu. Hevesi içinde kalmış tam bir yaşlı kadın psikolojisi işte. Vallahi benim aklım yattı buna. Ne dersiniz? <Gülüyor> Polcum alınma sakın. Kapak adamı olmak iyidir bir yerde. Ancak bütün o reklamlar, sudan filmlerle romanlar bir noktaya hiç önem vermezler. O noktaya hiç aldırmazlar. Neymiş o nokta? Birisinin bir başkasıyla her zaman birlikte olmayı istemesi. Bence önemli olan yakışıklılık ya da gençlik değil budur. O adam odadan çıkınca sanki oda kararıyordu. O adam yanınızda değilse boşlukta gibisiniz. Ancak o dolduruyor, tamamlıyor sizi. İşte aşk. Gene aşk olsun zeki kadın böyle olur. Rosemary bence evliliğin en sağlam yanını dile getirmiş oldu. Sayın bayan bu düşüncenize katılırım. Kocalarının sevdiği kadınların hepsi de birer manken gibi ince ve zarif değillerdir. Söz gelimi dördüncü eşim. Rahmetli Şamandıra gibiydi ama... ...ne güzel anlaşır, nasıl sevişirdi. Sağ, sağ olun, hepiniz sağ olun. Rosemary, hadi eve gidelim artık. Dilerim her şey düzelir. İnşallah. Belki de polis zehri bulur. Onlara güvenim var. Belki de şişeyi bulup bir çöp tenekesine attılar. Olamaz mı? Şişenin nerede olduğunu hiç bilmeyeceksiniz. Bu konuda hiçbir şey duymayacaksınız sorun da kapanıp gidecek. Tabii. Umarım çok mutlu olursunuz. Ünlü kitapların çoğu cezaevinde yazılmıştır gibisin. Bilirsin. Evet, bunu hatırlayacağım Li. Ken Gibson ne iyi insan. Rosemary de çok şeker. Onları kurtaramaz mıyız? Düşünün. Hepiniz düşünün ne olur? Bir çıkar yol bulalım. ...Lokante'yi hatırlıyor musun Ken? Hatırlamaz olur muyum? Var <gülüyor> o nasıl da gülmüştük. <gülüyor> Sizi de hatırlıyorum Kediciğim. Bense onu hem bana hem kendine... ...unutturmaya çalışacağını sanıyordum. Neden? Kazada en küçük bir kabahatin yoktu. Seni o kadar çok seviyorum ki. Ne olursa olsun beni bırakma. Söz sevgilim söz. Ne olursa olsun seni bırakmayacağım. <gülüyor> Bak Ken Gibson orada mı? Hayır burada değil. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum ama yemek zamanı burada olur. Ne zaman? Altıyı çeyrek geçe. Ya öyleyse söyleyin bize telefon etsin. Çok önemli. Muhakkak telefon etsin. Olur söylerim. Hadi öbürü geç gelecek. Ama Ken nerede? Nereye gitti? Kuzum Ken. Rosemary'm. İkiniz birlikte nerelerdeydiniz? Hiç. Ee, biraz dolaştık. Ee, yemek hazır. Soslu makarna pişirdim. Yanına salata. Gidip elinizi yüzünüzü yıkayın sonra sofraya gelin. Çabuk hadi bekliyorum. Ee, peki peki. Bilmiyor. Evet elbette. Radyo senin adını vermiyor ki. Onu anlatmamız gerek. Herhalde. Bu hiç de kolay olmayacak Rosemary. Yazık böyle. öyle. Hazır mısınız çocuklar? Ee, ellerimizi yıkadın da geliyoruz geliyoruz. Ete, Lütfen geliyoruz. çabuk olun biraz. Ay, tanrım yardım et bize. Ay, yardım et. Evet oturun sofraya. Sizi yaramazlar sizi. Hadi itiraf edin. ...birlikte ne işler karıştırdınız bakayım? Ee, bir karışıklık oldu ee, abla. Durumu sana anlatmaya çalışacağız. Herhalde bir sorunu görüştünüz. Ama bu, bu, bu benim üzerime görev değil. Size sorular yağdırıp... ...ağzınızdan zorla laf alacak değilim. Sizin de kendinize göre sırlarınız olabilir tabii. Ken, acıkmadın mı? Nedense canım yemek istemiyor. Ama makarna güzel oldu. Hem soğuyabilir. E, ya sen Rosemary? Tabağına yemek almayacak mısın? Ee, Önce konuşalım diyorum Yerken konuşuruz e, Konu oldukça önemli Ethel Ya öyle mi? Kararınızın eğer beni ilgilendiren yanı varsa Bunu açıkça söylersiniz hiç kuşkum yok Kuşkun olmasın e, Rosemary ile ben birbirimizi çok seviyoruz Ne? Bu söylenilen e, e, Öyle mi? Bu söylenilen doğru Biz kendine birbirimize aşığız Ethel Aha, Bakın buna çok sevindim e hadi yemeğinizi yiyin artık soğumasın. Ken! Ken! Gipsin, Hey Gibson! Bunlara ne oluyor böyle? Kim bunlar? <gülüyor> Gipsin bulduk. Her şey yolunda dostum. Sonunda başardık. Anlatsanıza kuzum. Bu Jenny denilen çocuk, bu kızcağız bir dahi. Meğer ne budalaymışım ben, ne sersem ne avanak. Ver şu resmiliği. Onları anladım. Durun durun ben anlatayım. Jane Teo'ya otobüste gördüğü kızın resmini yapmasını söyledi. Ressam değil mi? O da bu resmi çizdi işte. annem hemen tanıdı. Bu resim bayan Mabel'in resmi dedi. Aa, evet çok benziyor. Evet evet gerçekten o. <gülüyor> Önce inanamadım. Kadının bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum doğrusu. Kimisi senin gibidir yavrum. Baktığını görmez ama neme gerek sen bir dahi çocuksun. Artık çocuk sayılmam bay Theo. Pekala dahi kız olsun. Bu kadın hiç modellik etmemiş mi? Hiç modellik etmemiş mi ha? Şu ince zarif duyarlı burun kanatlarına peki, bakın. Peki canım sonra ne oldu? Ne yaptınız yani? ya bu bayan Mabel denilen kadının evine telefon etti. Gibson'a otobüste seslenen gerçekten bayan Mabel'miş. Kadının kız kardeşi Şişe'yi biliyor. Eyvah. Kaygılanma dostum kaygılanma. Şişe bayan Mabel'da. daha giderken yanında götürmüş. Virginia hemen arkasından polise telefon açtı. Anlattı durumu. Polis müdürü hastaneden onun tanışı çıktı İyi mi? <gülüyor> bayan Mabel'in bindiği otobüsü yani daha doğrusu kamyonu durduracaklar. Arabanın numarasını aldık her şey tamam. Anladınız mı? Bayan Mabel bunu yolda kullanamayacak. Zaten nasıl kullanabilir? Kurtuldunuz artık kurtuldunuz. <gülüyor> oh diyeceğim diyemiyorum henüz. De gitsin de. <gülüyor> Tam yemek zamanı kötü bastırdık değil mi? <gülüyor> Başlamamıştık Etil'la konuşuyorduk. Durun ben bakayım. Gibson, ünlü psikiyatri uzmanı Etil ablan bu bayan mı? Ken, ne diyor bu adam? Ne demek bunlar? Üzülme anlatacağım. Şimdi anlatmanı istiyorum hemen. Bir dakika. Evet, burada. Bana söyleyeyim. Townsend laboratuvarı mı? Bir dakika, bir dakika Lee. Telefonu ver bana. Al sen konuş. Linda, Aa, ben Paul Townsend. Nasıl? Bir yanlışlık mı oldu? Evet, evet. Tamam canım, Tamam. Evet, evet. Yanlışlıkla nasıl haberiniz olsun? Radyodan öğrendiniz. Tabi, tabi. Kaygılanma. O şişe bulundu. Her şey yolunda. Heyli! Efendim hey. hayatım, efendim. Ah, çabuk buraya gel, çabuk. Ne var, ne var? Ah, Aranılan şişe değil mi bu? O galiba. Üçü de boşalmış. Hey çocuklar, çıpsın. Bakın buraya gipsin. Aman Allah'ım. İçi boş. Sözde zeytin ya, ne nerede zeytin ya? Salçaya da... koydum canım. Ne bağırıyorsunuz? Çıldırdın mı sen? Biz gelmeseymişiz, oturup afiyetle yiyecekler. Ne var bunda? Siz deli dolu geldiniz diye yemeğe başlamayacak mıyım yani? Sakın etil, sakın ha. Ama Ken. Terbiyeni bozma. Elime vuramazsın. Terbiyesiz, saygısız çocuk. İyi ki suratınız da patlamadı. Etil, zehir o. Ha. Ne? Ne? Ha, anlamadım. Zeytinyağı değil. Zehir o. Çek elini şu tabaktan canım. A anlayamadım. Anlaşılıyor. Anlaş hay, Allah, hay Allah. Bayan Mabel bankaya gidecekti. Öyle bir şeyler söylemişti. Evet hatırlıyorum. Demek dönüşte aynı otobüse bindik ve kese kağıdını unuttuğumu görünce arkamdan seslendi. Tamam öyle, öyle tabii öyle. Baktı ki duymadım dalgınım... ...bir durak sonra otobüsten inip... ...keze kağıdını buraya getirdi bıraktı. Çok dürüst kadındır o. şişe nerede? Nerede, nerede buldun şişeyi? Mutfaktacığım sabahleyin yoktu. Kim koymuş diye düşündümse de üzerinde durmadım. Peki ama mutfağa nasıl girmiş... Mutfak kapısı Aralık'taydı. Olabilir, olabilir tabii, ee, tabii, tabii, tabii. laboratuvara giderken mutfak kapısından çıktım çünkü. Öylese sen açık bırak. Herhalde. Ee, yeşilimsi bir kese kağıdı vardı. O ne oldu? Sepete attım. Ne bileyim? Her şeyden, herkesten kuşkulanırken o kendiliğinden dolaba girmiş zeytin yaşçasından kuşkulanmaman biraz garip olmuyor mu etev? Ee, garipsedim. Ama üzerinde durmadım dedim ya. Yalan. Ne? Durumu anladın. Ama anlamazlıktan gelmek işine geldi senin. Kardeşinle karısını öldürmek... ...niyetinde olmadığını söyleyemezsin bize. Kim? Kim bu adam? Bu adam deminden beri abuk sabuk ...konuşup duruyor. Deli mi ne? Yani, yani sosu yeseydik... ...hastalanacak mıydıkken? Ölecektiniz. <Gülüyor> ya... Rosemary... ...hiçbir şey anlayamıyorum. Yemin ederim. Sana kötülük yapmayı istemem. Ne sana ne kardeşime... ...ne de bir başkasına. Yemin ederim. Tabii şekerim tabii. Sen onlara aldırma. Ben sana inanıyorum Eda. Ben de inanıyorum. Ben de. Saftırlar inanırlar. <gülüyor> Yemeğe başlamaları için... ...üstelemedin mi onları? Ha, ama gördünüz... ...demin kendisi bizden önce başlamak niyetindeydi. Göz göre göre buna razı olmayacağımızı... ...birisinin bunu engelleyeceğini bilecek kadar... Kurnas. <gülüyor> gelsin psikiyatri, gelsin ruhsal çözümlemeler, bilinçaltındaki gizli istekler. Evet, Rosemary, yalvarırım A, sizi. hayatı, takılıyorlar, şaka ediyorlar. Nasıl canım. şaka bu böyle? Bayan, sizin anlayabileceğiniz soydan şakalar... ...yani insanlara hep kuşkulu gözle bakan, onlara güvenmeyen, inanmayan kimselere uygulanması gereken şakalar... Benim otobüsü durdurup arayan polis geldi. Ee, lütfen kapıyı açar mısın? Selam. Soruşturmaya mı geldiniz? Evet ama bakıyorum burası şey... ...şeye düğün evine benziyor. <gülüyor> Öyle. Ee, şişe bulundu memur bey. Ya hani nerede? İşte burada. İçindekini de ben kendi elimle lavabodan aşağı döktüm. Buna nasıl inanayım? Herkes Türk gibi sağlam ve neşeli olduğuna göre inanmanız gerekmez mi? Neydi bu yani oyun muydu? Ee, şey onun gibi bir şey işte Hepiniz neşeliyken <gülüyor> yoksa yok. bu yüze asık bayan mı canına kıyacaktı Allah esirgesin ne münasebet Bakın Bay Bay e, Bay Paul Thousand Bay Paul Thousand ve siz e, Ken Gibson. Bay Ken Gibson şişeyi verin bana ve benimle karakola gelin Polisi boşuna oyaladığınız için ifadenizi almak zorundayız Öyleyse hep birlikte gidelim ee, gidelim. gidelim Sizin gelmeniz gerekmez <gülüyor> A, Olsun kapıda bekleriz tabii <gülüyor> <gülüyor> Radyoda adını vermediklerine göre... ...sanırım üniversitedeki derslerine başlayabileceksin ki. Bana da öyle geliyor. Git hayatım. Döndüğünde sofrada bir başka soslu makarna seni bekleyecek. Ay, ne olur Rosemary izin verin... ...onu gene ben pişireyim size. <gülüyor> Madem çok istiyorsun neden olmasın? <gülüyor> Kuşkucu adlı sürekli oyunumuzun altıncı ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın seyindiliciler.